Döndük. Döndük mü? G-Can Drink 6'nın ikinci bölümü. 6'nın ikinci bölümü. Teknik olarak 7. Evet. G-Can Drink 7'ye hoş geldik Öyle mi oldu? Geekend Drink 7 mi diyoruz? Yani. Geekend Drink 7, En iyi aksiyon filmleri Part 2. Diyebiliriz. Ee, bunun bir Part 3'ü olmayacak ama. Part 3'ü olmayacak. İki bölüm ayırdık. İkinci bölüm, ikinci ve son bölüm. Son bölüm. bölüm. bölüm. bölüm. Roundup'la başlıyoruz. Yani en son nerede kalmıştık. Ondan sonra da e, turlamaya devam edeceğiz. O zaman podcaste geri dönelim. Dönelim. 5 turda aslında mantıken listemiz bitecek ama listemiz daha önce bitecek gözüküyor. Evet. Anlarım. Şö, şöyle bir, bir e, ge, şey, genel bir listelerin üstünden geçeyim. Rose ilk beşini bitirmiş. Lamba ilk beşini bitirmiş. E, da 2 sıra boşta duruyor. 3-3 Ha 2 sıra. Ha bu da yok. O da yok. 3 sıra boşta duruyor. E, ben listemi bitirmişim kafkayesk olarak. Daikan listesini bitirmiş. E, Koca ayağında listesinde 2-2 boşluk var. Yani Risto ve Koca Ayak dışında boşlu olan yok. Evet. Anariblistelerde. Biz Anaribulmuşuz. Biz biz evet, Anar yani, i̇şte devam biz Anaribulda geçmişiz. Ee, Rosel'in Anaribulunda da iki iki tanesi dolu. Şey, ee, Lamba'nın bir tanesi Hı. dolu. Şey. Risto'nun Anaribulunda Anar şey. iki tanesi dolu. Benim Anaribulumda üç tanesi dolu. İki tane yerim kalmış. Ya ben bütün bu muhabbet boyunca sadece iki tane e, film söyleyeceğim gibi gözüküyor. Evet. E, Daikana'nın un listesinde Anarabal'ın da üç tane boşluğu var. E, koca ayağında Anarabal'ın da iki tane boşluğu var. Bunları da söylemiş olayım. Okey. O zaman nasıl devam edelim biz normali bitirene kadar Zara Zara biz koca olmuş. ayakla teke tek gidelim o zaman. Evet. Üç. <gülüyor> O zaman bir iki atayım. Üç. Ben tekrar at. Altı. Sallama şeyine göre. Altıya altı. altı. Adam sallama diye kandırıyor bizi. İki. i̇ki. Oturmadım. <gülüyor> Üç. Yapayım. Üç. Tamam sen başlıyorsun. O zaman e, yani belki şimdi... O kadarca ayakla kapışıyor aslında. İki o kadar da şey, etkili gelmese de bak. yani izlediğimde dibimin düştüğü ve defalarca izlediğim <gülüyor> bir filmdi. Fanda mı bize tanıtan film? Kan sporu. Evet. Çok güzel. Yani asla bir istemiyorum bak koymayacağım <gülüyor> He, ben de olacak. Yani o dövüş sahneleri işte Herikulat Sport. Bacağını açıp bize işte, <gülüyor> Karşıdakinin taş şahına vurduğu Bir de, bir de, bir de şey e, Final Boss Son kötü <gülüyor> bir, O Türktü değil mi? Böyle hani saçı yani böyle Türk vardı da o şey, sonun şey, sonuydu hatırlamıyorum ki de, Bir önceki mi? miydi? Ondan bir öncekiydi böyle, galiba oldu, işte. i̇şte o bir öncekiydi nasıl galiba topluyordu Sonundaki Türk değil abi ona eminim de Bir önceki galiba işte böyle Balık sırtımı topluyordu saçını? Bir şey yapıyordu böyle örgüsü vardı kafasında Hani keldi ama örgüsü vardı Öyle var, bir şey değil mi? Kanca burada evet. vardı falan. Böyle baya yani o döviz ya, sahneleri işte o işte rekor kırıyor falan böyle çocukken yani böyle dibim düşmüş gibi falan. O tuğlaya böyle vuruyor üstten alttaki tuğla patlıyor falan hani böyle. <gülüyor> <gülüyor> falan sonra Fandem'in bir sürü aksiyon filmini izledik çoğunu da sevdik. <gülüyor> yani yani yalan yok. Onun da hep böyle bir ikizlerinin olduğu. Ama o da. Biz onu çok sevirdik. efendim. Vandan ne yapsa severiz ya. Tan Adam Volvo reklamı yaptı. Onu bile sevdik ya. Aynen, aynen öyle. Yani. Ama iyiydi kabul ediyorum. Ne yaptı ne yapsa seviyoruz abi. Volvo reklamı çekti erif. Onu bile sevdik ya. Yani. Herif kendi hayatının filmini çekti. J B bayağı bayağı iyi <gülüyor> bayağı lan. Vallahi. Sadece sende var. İçiyorum. İçelimiz. Yani İçelim. biz risk aldık artık. Transport. Tamam, step by step. Oo Neydi lan o dizinin adı? Diziyi bilmiyorum ben. Hani iki aile birleşiyordu. Birinin yedi çocuğu. Aa vardı. evet evet. Ama birleşiyor. Bizim aile. O yüzden neşeli günler. Yok. Bu, bu, bu, <gülüyor> Ay, <Amerikanlı gülüyor> biraz, hayır ayrılır. Hayır. 30. Hayır. Hayır. Ayrılır. Limon Sirke, limon. Var, Sirke, hayır. limon. Sirke. O ayrıldıkları <gülüyor> ama bu birleştikleri bir tane de vardı. Evet. Yani. Evet. bir dizi vardı. Step ya, <gülüyor> <ben> diziyi, <gülüyor> yok, şey dizinin, by step. Oh, ne Yok. hayır aslında ben dizi. herif de dizideki başrol herif de Dallas dizisinde işte şey... Babi. Babi'ydi. Bobby. Bobby, evet. Karı sarışın, çirkin burunlu o bir karıydı. O dizide idi. bir herif vardı. Uzun boylu, kuzen, böyle ailenin bilmem nesi. Bloodsport 2'de Wanda'mız e, kardeşiydi. Ha, ölen Ha, ölüler. Nereden nereli? Olmazı boğulur. Kickbox. <gülüyor> evet. Kickbox e, şeyi, e, dersi falan veren ölen herif. Hı. O dizideki o uzun boylu hiyer herifti yani ben Onların hepsini birbirine bağlayayım istedim. Şu, an, e, şu anda da gidip bir alacağım. Teşekkürler. Varsa daha getir. İçiyorum yani. evet, O i̇yi zaman Risto'dayız. Çok yaşa. Çok yaşa. Ölme. Ya, o zaman Benim üçüncü filmim e, Casino Royale. Yenisi mi, eskisi mi? E, Daniel Craigli olan ilk Hı. film. O zaman ben içiyorum. Ya yani Casino Royale aslında benim için şey yeni Bond yorumlaması anlamında çok önemli. Çünkü onun öncesi... orada Timothy Dalton'un oynadığı bir tane eski Casino Royale var biliyorsun. Evet. Ama o Bond filmi olarak geçmiyor herhalde. Tam emin değilim ama. Ben de emin değilim. Ama şey, Daniel Craig'in ilk Bond filmi olması açısından çok önemli. Çünkü Pierce Brosnan ne kadar birazcık daha gentleman e, casus e, kar şey e, karakterizasyonu da ön plandayken Daniel Craig ile birlikte aslında Jason Bourne'a da daha... Bourne'un etkisini Hayatımız, hayatımıza, evet. hayatımıza ilk defa dövüşçü bir ajan yani, yani, gördük yani. Şeyden açık söyleyeyim ben mesela şey diye düşünüyordum hani benim James Bond filmlerini söylemek ama mesela söylerken şey işte Roger Moore ve Pierce Brosnan'ları seçmek <gülüyor> içinden. Çünkü ya yani benim için James Bond odur. Hani böyle Şanglo karılarla sevmiyor sev sevmiyorum. İskoço benim gözümde. İskoço ne? James Bond falan. Evet, yani böyle karılarla oynaşır. Komiktir aynı zamanda. Hem de şeydir. Ya bunda bayağı gerçekçi dediğiniz gibi Bond gibi çok daha gerçekçi bir hani benim gözümde James Bond filmi değil zaten onlar. Ajan filmi. Yani <gülüyor> gerçekten Ciaosus. Afiyetle adam zaten bakınca İngiliz gibi görmüyorum ki ben onu Rus ajanı lan o hiç alakası yok. Rus ajanı benim için o. Ya bence güzel casus yok, yok. filmleri olabilir. Hiç alakası yok işte. Hani İngilizler çok bezimiyor. Hiç Hı. alakası yok dedim o. Yani, ben, ben, ben açıkçası <gülüyor> e en iyi Bond filmlerinin Daniel Craig Bond filmleri olduğunu düşünenlerdenim. Yok var hani çiftleri saymıyorum tek filmleri sayıyorum. Kaldı mı geçmiş? Ya benim için öyle. Oğlum kaç senedir çekiliyor bu filmler? En iyileri bunlar mı diyorsun? Ya bence öyle. Siktir git diyorum ben. <gülüyor> Ama bunu da bunu da çok net söylüyorum. Ben, ben, ya ben diyorum ben zaten onları James Bond filmi olarak görmüyorum. Ben de görüyorum. Aynen öyle yani. Sen Hocam o zaman ama. hiç James Bond filmini izlememişsin aslında yani. Hayır abi, sizin e, James Bond'u tanımlama şeklinizi benimki farklı o kadar. Yok, beyaz kıllı, beyaz, falan, beyaz, beyaz yani. göğüs kılları ile çektik. 20 tane film çekmişler, asla, sen asla asla son 3'üne iyi de, diyorsun cegiz, yani. Hayır, yani. <gülüyor> son 3'üne iyi demiyorum. Ne diyorsun omla, koy git. 20 dörd, tane film çekmişler, son, dört filmin... son, son çektikleri iyiydi ya falan diyorum. Nasıl <gülüyor> yani? Sen James Bond filmi sevmiyorsun sen. E, Daniel Craig'in Bond oynadığı filmleri sevmişsin demek Hayır canım. Yani ya çünkü o James adam, adam Bond sevmek Hayır Aynen öyle James Bond sevmek bu <gülüyor> ya. ya Mesela Skyfall <gülüyor> çok güzel bir film ama o, <gülüyor> ya, o, o film, film ajan filmi bile değil. Mesela biz de Keanu Reeves'in oynadığı Konstantin'i yani, çok seviyoruz Bond ama Konstantin filmi <gülüyor> değil. <yani. gülüyor> Skyfall'da, Skyfall'da. O çünkü Konstantin'i... Daniel Craig'in adına. Tamam, duruşlayayım ya. Konstantin. Oluyor mu? eski yıkılmış ailesinin öldürüldüğü konağa dönüyor falan oluyor. O bir Bond filmi değil mesela Skyfall ve çok iyi bir film ama bu arada. Yani harincinde iyi film. Bence de çok iyi bir film ama bir Bond filmi değil. Ajan <gülüyor> filmi dedi. Değil. Hiç değil ama. <gülüyor> ajan filmi dedi. Görün yani James Bond'u sizin çok nasıl hayal ettiğinize bağlı. Neyse ya, demek ki yani, o Bond şeyi. Şunu <gülüyor> hayır. Şunu da <gülüyor> söyleyebilirim yani, visto, ki Boris James Bond olan karakteri biraz daha böyle Fist fight işin içinde biraz daha aksiyon Öyle uh, abidik gubidik gadget'larla iş hallerinin adam değil de biraz daha böyle fiziksel öyle ama öyle abi, ama şey bak, görmeyi seviyor yani. tamam, benim gözümde şu ben yani tabii ki bu algı farkı benim gözümde film açılırken sevişir, ortada sevişir, film biterken sevişir. Evet. Arada monipeniyle bir oynaşır. Yani arada 3-5 gecittine bakar, onlarla abuk sumuk şeyler yapar. Ya böyledir yani James Bond budur ama budur abi. Ya benim benim anlayışma göre budur yani. That's that's the spy. Yani, yani çünkü ben yani kendimi Daniel Craig'in yerinde olmak istemem. Evet abi. James Bond'un yerinde olmak. Pierce Brosnan'ın yerinde olmak. James Bond'un yerinde. Ya Shankar'i seyme bile onun da yerinde olmak istemem. Timoğlu da yerinde olmak hiç istemem Shankar'i gelmiş geçmiş en iyi Bonddur ben. Ben, ben İskoç olduğu için sevmiyorum. Ben orada. çok seviyorum. Bence de en iyi Bond En iyi. Bond bond en iyi ben sonra Pierce Brosnan. Sonra Rajinikanth. Şey, biz ben. konuya dönelim. Yani, aksiyon <gülüyor> filmi namına Nasıl benim. Görelim? Aksiyon kaçıyor abi, o zaman nasıl döndü abi bu hane? Anasını s**ki yani, nasıl geri döneceğiz? Allah. <gülüyor> en iyi Bond, Daniel, Daniel Olmayan Bir yola bir <gülüyor> şey söyleyeceğim, Daniel Ola. Craig kötü bir Bond değil bu arada ya. Daniel Craig, Bond değil çünkü. Rus aç <gülüyor> O yüzden... Mahdi'yi şöyle söyleyeceğim. <gülüyor> o yüzden kötü bak, bir Bond değil <gülüyor> bu şey <film>. En basit öyle, <gülüyor> eski <gülüyor> James Bond filmlerinde... Kadınlar denizden çıkar. Daniel Craig'in oynadığı Daniel Craig, oynadığı evet. Daniel Craig <gülüyor> denizden çıkıyor. <gülüyor> ya bu kadar evet. basit bir örnek yani. Şey dedi ya hani e, Güncel örnek vermen lazım. Pierce Brosnan iyi e, e. bir Bond dedin o ya. Abi, ya Craig <gülüyor> Dan Daniel Craig 2016 yılına gelir Daniel Craig Daniel, Park ın Park ın bakıyorum şeyin, şöyle Daniel Craig'e baktığımda bu herhangi bir mafya babası da olabilir bir tane çetenin başı da olabilir İrlandalı bir ol şey İrlandalı boksör de olabilir Pierce Brosnan'a bakıyorum İngilizce İngilizce İngilizce Değil. kadınlarla ama, sevişir bu. Demirli adam o, döver. O, o ben adam ama. döveni istemiyorum. Allah kadınlarla sevişeni tamam, istiyorum. Tamam. Yönetmen De, e, görüşü ya. Değil. Kreek, tamam. Öyle oynatmışlar. Tamam. Öyle yapmışlar Hayır. ama ya zaten oyuncuyu seçerek öyle yapmışlar. Ama, yani, seçerek tamam. Öyle zaten yapmışlar. Zaten bir şey var. İnsanlar James Bond'da American Beauty istemiyorlar ya. Değil. Kreek, burada oğlu olabilir mi mesela? Öyle bir adam. Yani olamaz. olamaz. olamaz ya. Olursa mesela aldırır. Bak, bak şöyle. Belki <gülüyor> ya bu çocuk bu çocuk olmadı. <gülüyor> <gülüyor> bunu sevdim. Şey, bu var <gülüyor> lan. Ben der ben, ben Bence öyle olur. alır mısın? Bence aldırmaz <gülüyor> şöyle olur. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir <olduğunda gülüyor> mi? Der ki bu benden değil der. Ya bu, bu, bu Rus bir mafya babası bu herhalde. Doğmuş gibi herhalde 30'lu yaşına gelmiş. Bunu aldıralabilir miyiz <gülüyor> lütfen? Bu adam oldu ama alır mısın? Bundan ne der yaşıyor ya. Çok değeceğimiz. Bence Scarface da falan gayet i̇yi, iyi. Yani. Iyi. iyi. Film çok iyi, film çok iyi. Film eli fak bir şeyimiz var. Yok ama film bir Bond filmi değildi. Ya anlatayım adamın tipi çünkü. Koy, sen yine koy. Kody olarak koy. Rus adam, uzun burnuyla, işte böyle bir hiçbir gözleriyle falan tam bir <gülüyor> Rus adam yani. Ama hani. Ee, adam iyi diyor, Elif oynamış. Ne yapalım? Tipi öyle Bak, yani. dediğim ya. Ne yani. demek ya? Sen herkes de adını Cevdet Mont yazmışlar. <gülüyor> <Yani, yani, yani, gülüyor> Aspel kadar. Ya, oğlum ya açık evet. söyleyeyim. Born <gülüyor> Born yazsan hani ona. Evet. Born yazsa? Jason Born ha. Olmaz Meteim üstünde. Ya tamam Meteim üstüne Jason değil de Canıtın Bornu o da. James kardeş. Abisi. Abisi. Abisi. Hani. James Bond. Dedim mi ben benim bakış açım yani James Bond kadınlar olmalı. Çünkü James Bond'un hani yani o ne nedeni introsunda introsunda kadınlar vardır yani kadın silületleri <gülüyor> görürüz Jameson kadın silületleri <gülüyor> görürüz sen ne <niye> anlatıyorsun kadın silületleri <gülüyor> görürüz James Bond'un <gülüyor> tanısında <tarifinde. gülüyor> ha. hala James Bond diyor ya çok, çok eski kapalı öyleyim ben, ben çok ya, kalıplar bende bir bu kalıp çok, varsa o kalıba uyurmalı erotik Parodisini biliyorsunuz değil mi? Hayır. Koca ayak sıbır çok ürkütücü ama Byers abi İngilizler çekti Böyle Charles Bine ha? Klibi görmüşsünüzdür. Gör. İşte, e, göğüs uçlarına e, jilet bağlayan bir kadın göğüslerini döndürerek e, kesmeye geliyordu falan çok böyle abi bir şeydi. <gülüyor> böyle bir klip falan. Ama Boris Bond öyledir abi. Aşırı komik. Aşırı koyup bir şey yani izleyin. Ya yani. yani şey mesela. Dışları evet, altın şey işte olan çok Erop uzun doydu. Evet Moonraker moon mıydı? Moonraker en kötü. Devletler. Harikadır ya. Bu kadar <gülüyor> saçma sapan. İşte James Bond işte uzaya gitmişler. Ya. Yani <gülüyor> daha doğrusu kötü kere adam var. Kadınlarla sevişiyor. uzay abuk subuk aletler. Moonraker adam için finalmiş. Final. Uzaya gitmişler. <gülüyor> daha daha ya. arasında mı yani? Daha 24 filmli <gülüyor> serinin en kötü filmidir. Tamam evet, işte onu hayır. bitirmiş <gülüyor> adam. Röntemur <Rajin gülüyor> var. <gülüyor> gibi var. biraz. <gülüyor> Sonradan fark ediyorsun. Diyeyim. Büyüdüğünde cinsiyet, cinsel seçimleri <gülüyor> fark ettiğinde bu olabilir. <gülüyor> olabilir. Ben severim, çok severim. Röntemurur'u Ama... mu? Yani evet bir şey var yani. Ben de söyledim. Bukayak yani. yapıyordum. Nasıl boktan bir... <gülüyor> çok sahne ama çok güzel bir sahne. Reza etti be. Bukayak yapmıyordum. Yani... Hayır onu geçtim. Piers Brosnan'ın surf yaptığı var ya böyle. Var, yani o, o, yani o, bu kadar kötü mü olur efekti ya? Ya Pierce Bizim şey kız kulübesine geldik. Evet. Zannedi yani hani, tüp mü var mı boğazın mık. altında ala öyle <gülüyor> <gülüyor> ne, bir şeyler vardı. Ay gastrit mi? Ne, ne? kötü bir şey lan Değil mi? Yalnız o filmde de Allah kahretmis. Şey oynuyordu. <gülüyor> Sofia Marso. İşte yani ya bir şey yapmıyor. Şey. Hani, Onu yiyiyorsun mu? En iyi James Bond filinde James Bond değil Filmde şey değil Panama tarzı bir nedir bir şey. Soygunciyi oynadım. Ha, ha, Panama bir şey. Evet. O yok. Panama şey. Thomas Crowe. Yani Thomas Crowe efendim bence yani en ceviz O da Steve oldu değil mi? O yani. değil mi? Steve McQueen O <gülüyor> da <miydi gülüyor> <oldum? gülüyor> Yani i̇yi, iyi Bond filmliydi ama Bond <gülüyor> geldi işte adamın önünde Bond yazmak için adamı yazdın. Neyse ben hepinizi ee, şey affediyorum, <gülüyor> <İlk kahretim. gülüyor> içkiye veriyorum. <gülüyor> Affediyorum dedim. Ve cümleyi tamamlamadan <gülüyor> siktir git dedim aslında. <gülüyor> i̇şte içkiyi veriyorum ve affediyorum. <gülüyor> evet ya. koca ayak. Bir sonraki Dur, film. Bir, şu an ristobil. Bir ayırt. daha zar atmamız lazım. Atmamıza gerek yok ya bence. <gülüyor> İkisi zaten Değil mi? Bir daha Yani belki sen söyleyeceksin ben içeceğim. Bilemedim. Atkuba bir ama. şey gelmedi şu anda. Atmak ya da sen söyleyeceksin sana. o kolasını içecektim yani. Merhaba <gülüyor> Mustafa. Üç. Adam 31 çeker. 31 ya. Bu işte 31 ya. Evet. Bu kimsede olacağını zannetmiyorum. Zaten. E, Jet Li'nin hala Hong Kong'da olduğu dönemlerde. Yok o Amerika'da. Çok iyi film. Jet Li'nin hala Hong Kong'da <gülüyor> olduğu <gülüyor> senelerde çektiği e, Kara Maske diye bir film. O ne lan? Aa, biliyorum o film güzel filmi. Black Mask. Evet. Aa. Aşırı gor. Oğlum 20 olsaydı kesin koyardım da yok. Ve <gülüyor> evet o film biliyorum e, çok güzel film. Bir aksiyon filmi. Ve Bulut olarak... Time ilk o filmde kullanıldı hocam. Matrix'ten önce kullanmışlar. Olabilir doğrudur. Parmak mı sıcın? Evet. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> o o o filmi eğer bulup izleyebiliyorsanız Aa, çok kesinlikle bilim. bulup izlemenizi tavsiye ediyorum. O <gülüyor> Çünkü hani normalde bir. E, Wolverine filminden bekleyeceğin işte kollar bacaklar kopmalar. Işte, Wolverine dediğin. Wolverine. Wolverine mi? Wolverine. Ah. Yolverin. Bu şeydenin. Söylemem. Diyordum. Alkol <gülüyor> etkisiyle. Baya da karanlık bir film. Ne oluyor filmde? Konusu ne? Ya şey dünyanın altında bir e, ayrı bir komünite var. Baya iyiymiş ve bu herifler yay yüzüne çıkıp işte ele geçirmeye çalışıyorlar aslında. Şey gibi Sylvester'la ve e, Sixx Sniper'ın neydi? Demo Demo şimdi. Bu evet. de bu arada Caiton'un evet. aynısı aslında. Evet. Bruce Lee'nin Caitozu var ya. Aynen öyle. Maske gelişiyor. Onun aynısı evet. yani. Bu Cedlin'in karakteri de aslında o yer altındaki e, örgütten birisi olarak başlıyor. Fakat işte taraf değiştiriyor. Klasik işte onlara karşı dünyayı koruyor aslında bir nevi. Bir maskeli süper kahraman film aslında bu? Aslında evet. Hayır eğer öyleyse yani süper ki... kahraman filmlerini koymuyoruz çünkü biz de. Yani. <gülüyor> ha bilelim de ya. <gülüyor> Tam <gülüyor> olarak öyle değil. Üzgünüm canım. <gülüyor> <gülüyor> ah. Desmis <Gülüyor> dağlı <Daha> oğlum herif. <Gülüyor> ee, <gülüyor> Neyse iki tane iç istiyorsan. <gülüyor> <gülüyor> Neyse daha Karaman filmim ismini şeyin Reis son söyle. anlattı anlattım eğer süper meraklı. Karaman o zaman ben de bir klasikle son beşincimi tamamlayayım. Hı hı. Die Hard'ı söyledikten sonra yanına Little Weapon hı. serisini söylemeseydim olmazdı. olmazdı Mel Gibson'ı sevme nedenimiz buydu. Ben de çözüm. Çünkü o da Die Hard gibi hem seni eğlendi her türlü eğlendiren bir film. Hem de çok seksist. Her türlü erkekliğine hitap etmiş. Ayrıca şey, yancısı ya. yancısı <gülüyor> Deni Glover, Deni Glover'ın o şey şey, I'm Evet, o laf harika bu arada. Eee herhalde girmez, girebilir mi bilmiyorum. Maverick'te Maverick'te gönderdi. Harikadır. Mavir'de, bir evet, bu arada Marvel de harika bir filmdir yani. Hani evet. buraya girer mi kimsenin bilmiyorum ama Marvel bence daha çok adventure filmi zaten. Aksiyon bir şey işte yani. Adventure filmi diye bir şey yapar mıyız ileride bilmiyorum. Yapmayız işte abi. bence de. Niye lan Indiana Jones'tan bahsettik? Bence yapalım. Şimdi <gülüyor> Indiana Jones'tan bahseddik şu ee, adventure filmi. Bir mesela. şeyin var mı peki? Ee, hani serinin arasında 4 film var sonuçta. En sevdiğim dediğin. Valla 1 3 benim 2 e, şey, mesela. İkiyle klozeti oturup ha, işte. olan hangisiydi? O i̇şte 3 çok 2 hatırlamıyorum. Hatırla 3 3. Ya iki ya üç. Emin değilim. Yani ile üç, de yani üçü daha çok seviyorum. Yani o klasik hani birde böyle bir daha yani parayı o kadar harcamıyorlar ya genelde Hı -hı. bu tarz filmlerde. Hani dörtte de artık boku çıkmış oluyor genelde. Yani 2'yi ben en çok seviyorum çünkü hani dediğin gibi ilk filmde çok böyle karakterin içine giremiyorsun 2'de artık tanıyorsun karakterleri birazcık da işte Rex'in geçmişine dönüyor mesela hikaye işte adamın niye böyle olduğunu birazcık daha iyi anlıyorsun 3'de de zaten büyük aile hikayesine dönüyor 4'de de, de e, aksiyon gereksiz aksiyon işte e, jetli falan giriyor işin içine bence en iyi filmi e, serinin 2'ydi Diyelim o zaman hepimizin şeyi bitti. İlk beşi bitti. Unruble'lara geçebiliriz. O zaman herkes zar atıyor. Herkes zar atıyor. At. Bana o weapon'ı ekledin mi? O zaman ben tamam oradan başlayalım. Ee, de o zaman temiz. lambayla başlıyoruz. Lamba çünkü... Lambanın 4 var. Dört. Evet. Hızlı başladın ama... Unruble'lara pek bir şey koymamız. Lamba, lamba birazdan aramızdan ayrılacak. O yüzden... Adam inatla karısını yatağa göndermeye çalışıyordu <gülüyor> değil mi? Sonra biraz da okundan Rose bir saattir yatıyor. yanımızdan ayrılacak. İyi, iyi. çizgi romanları bakarız biz de. Daha zarftan en başta. Adam yalnız oya kalmış, onu kaldırmış ya. Yoksa ben ne? bayağı hem sonra <gülüyor> bak orada Çavriye. şey neydi? En baştaki Z neydi? Zap Comics, Zap Comics. 500 lira. 6 geldi bana. Calvin'den. Ben de direkt başladım. Başla, ver gelsin. E Everis. dedi. Evet. Everest'i ben hala izlemedim ama on de, de izlemedim. Darko oynuyormuş bugün kadroda. Ee, ben yani de izledim Eee ya Darko çok e, yan Küçük bir karakter bir o, bu o, arada evet, ve evet. hani Everest'ın e, genelde bir karakteri de yok bu arada. Hani evet. Everest abi o clip angle biraz yani daha meme gibi çekilmiş. E, yani hani clip angle'ı yani bilmiyorum da Sylvester olduğu için herhalde tercih eder. Abi sen şey, <gülüyor> <bir> şey <gülüyor> daha bilmiyorum da. yani, yani ben hayatımda bir film izlerken kadar darlandığımı hatırlamıyorum yani. Aa, darlanma limit mesela çok daha Ben yani, darlanma ayır. darlanma kısmında şey söyleyeceğim Kızların gittim, böyle bir kadın grubunun mağaralara girdiği bir korku filmi vardı. Aa, ay, onları izlemiyorum sen, bile. Siz sen de, hı, evet. Oğlum duvar ya. Anlatsın nefes 15 dakikada ver, bir değil. durdurup Aşıkları açıp abi, nefes e, almaya e, çalışıyor. Bir şey var hani öyle, öyle o kadar e, dramatiz aslında <gülüyor> girmiyor. Evros çok daha real anlatıyor böyle. Hani Evros böyle şey falan anlatıyorum. Yani yukarı çıktık okey e, herkes e, ev, Evros e, tepesine e, çıkmak istiyor. Ve hani amatör bir grup e, grup başı var. Grup başının karısını falan görüyorsun. önce hamileymiş. Aa falan ne kadar şekerler falan filan. Ondan sonra Yukarı çıkarken bir şey yok falan böyle bir ufacık bir aksitlik oluyor ve herkes bir anda patır patır donmaya falan başlıyor böyle filmde. Ve şey oluyorsun böyle Aşağı inerlerken başlıyor Aşağı inerlerken işte hani Kırı e, çıkıyorlar çok güzel bir şekilde film herkes arasına, Sonra inerlerken abi böyle. Bir anda fırtına yakınıyor ve Ondan sonra ben bunalama girdim Film izledikten sonra böyle iki günü falan Kendimi çok kötü hissettim falan böyle yani şu olayım, Zaten aklı başında Kim mi verirse de yani <gülüyor> <gülüyor> Şimdi evet Bir noktada gerçekten doğru diyorsun, <gülüyor> diyorsun ya. Şu an burada hani evresine, Aklı başında olan bir insan Çıklayacak insanlar bir arada Ya burada sıcak değil. evinde oturmak varken. Asla Everest'e çıkmayacağız. <gülüyor> Orası kesinlikle. Evet. Aynen e, de. Yani hani e, olur. Hani tamam. aksiyon filmi diyorsa hani sonuçta e, şey de olmaz ya hani e, bir otobüse bomba yükleniyor ve sen 100 km hızla gitmezsen otobüs patlayacak falan da olmaz ya Everest filmi de öyle bir şey aslında baktığında hani e, süreel ama aksiyon mu? Dibine kadar aksiyon yani böyle her seferinde ya, böyle bir şey. E, Lamba aslında çok doğru bir şey söylüyor. Aksiyon filminin aslında şey gibi bir noktası da var ya. Hani o da bir tarz aslında. Hani hiçbir şekilde fiziksel olarak müdahale edemeyeceğin bir durumda bulunup onun içinde yaşamaya çalışmak. Neydi? Evet abi aksiyon filmler. Yani. Işte aksiyon eviden, 7 saat. E, Everest'ten iniyorlar. Güzel güzel. Oraya 30 kişi çıkmışlar. Fotoğraflar çekildi. Bilmem ne falan. Sonra oradan aşağı iniyor. Aşağı inerlerken bir anda bilmem ne fırtınası Ama. geliyor ve geldi. Yalnız ve şöyle bir, bir şey, şey, var. şey yok. Hani speed'deki gibi durum var ya. Ama işte. O da müte geçmişler. şey. Dikkat yani. edin. Şimdiye kadar saydığımız geneldeki bütün aksiyon filmlerinde o kahramanlar o duruma mecbur kalmışlar. Bunlar kendileri kaşın. Ah. <gülüyor> Çıkmış <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Da birinin karısını kaçırırlar sevgilisini kızını o da gider öldürür yani hani mecburdur. mecbur o da gider <gülüyor> <güzel> öldürür <he. gülüyor> bunlar kaşınmış ama aynen öyle <gülüyor> <şöyle> şey <gülüyor> benim için aksiyon şöyle bir şey hani böyle hani hakikaten yapabileceğim şey yoktur o gün böyle hani veya hani gerçekten çok siki siki ve hani böyle sike aksiyon kanalları değiştirirken ya. o filme rastlarsın ve onu izlersin bir şekilde hipnotize olmuş bir şekilde hani aksiyon film öyle bir şeydir ya veya o seni sarar ve bir anda heyecanlanırsın falan. Hani Aksiyon filmi öyle bir şey. O yüzden Speed ve Everest diyorum. Hani, Bak, evet. yani buna bir itirazımız hani, yok. Biz e, ya çünkü hani mesela atıyorum Kendine Die Hard Die Hard farklı bir e, tür de olabilir e, baktığında ama hani böyle orada daha e, ünlü oyuncular var bir şey var <gülüyor> <gülüyor> ama <Bir> şey Cheese <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aksiyon filmi dediğinde Cheese de şey yani, de Aksiyon da filmine abi. girecek çok az <gülüyor> şey var ve hani böyle Hani aksiyon filminin dibine batıyorsak hani Everest bir aksiyon filmi 80 yani. 90'larda zaten çizgi aksiyon filminden başka film çekilmiyordu. Şey bir şey. evet. Aynen ama her yani şeyde ne varsa oynamış. Hani Wilson. biz de ben, ben 80'lerin sonunda son çeyreğinde doğduğum için hani en son <gülüyor> son, son gününde. <gülüyor> o zaman Rose'yi alıyoruz. Ben Harry, Matt Selin. <gülüyor> <Çok gülüyor> Büyük aksiyon var. İşte Amur falan. <gülüyor> <gülüyor> Expendables. Hmm. Expandables'ı. iki tane. Ben mı? koymuyorum. ama. Koymuyorum ama kadar aynen öyle. Yani, alkışlıyorum. hani Bütün var. aksiyon kahramanlarının Aksiyonsam oyuncularının da olması. Hani... Var mı yok mu? Şimdi? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Abi şimdi bir şey diyeceğim. Aksiyon diyorsak yani ko koyacağım. Zaten sırf o oyuncuların, <gülüyor> o sırf o oyuncuların hatırına koy, yani koyulur. Ya koymak lazım aslında. İlk olaydan da, yani da filmin şöyle olayı var. Koyarsan, i̇lk filmden bahsediyorum burada. Şöyle bir olayı var. Yani CGI, CGI, şekerle. <gülüyor> yani <gülüyor> stand. Aynen patlatırız. The the best era of Uh, stand in uh, Hollywood movies Peki. falandır yani expandables. Yani bir de <gülüyor> yani. yani şöyle bir şey hani geçmişin aksiyon filmleriyle büyümüş biri olarak atıyorum. Bakıyorsun Silvester var. Bir tek Steven Segal yok. Bruce Willis var. Arnold Schwarzenegger <gülüyor> var. Dudikoff gelecek. Chuck Norris var. Yani böyle... Atıyorum daha yenilerden. Jason Statham, odur budur falan var yani. O'lan green var. Böyle Jason Adel Statham'dır, Smerz, odur Smerz. budur falan. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> ya ay yani böyle. Hani onlar daha yeni bizim bir jetli. Ki onlar da var falan. yani. Ya var yani var böyle zaten. Ya daha ne isteyeyim? Hani, <gülüyor> Jackie Chan var değil mi? Ve yani onun <gülüyor> dışında. Jackie var. Jetli var. Jetli. Onun dışında bir de filmi çekerken heriflerin izledikleri yol önemli yani abi de öyle tabi, CGI ta, ta, değil. Eskant aynen öyle. Old eski style, aynen, aksiyon old style. filmi var. 80'ler 90'lar o, o zamanlar CGI mi bilmem ne yokken nasıl yapılıyorsa bir öyle çekmişler. Ama ya burada yani. bir şey belirtmek Çok istiyorum. Çok bence yani. Sinemada gördüğüm en kötü altyazıydı. Bu hani biri bıçakla biri tabancayla adam öldürüyor. Ve ya yani böyle öldürüyorlar. I call tie diyor. Ben kravat derim diye alt yazı vardı. Ve sonra şarjörü bitiyor böyle ateş ederken. Birinci filmde I'm out diyor. Ben dışarıdayım. Sinemada ya yani bayağı... Görmeden çevirmişler. Yani bayağı şey... Önce cümleyi de okumamış mutlaka. <gülüyor> Bence direkt Google Translate yapmış ya. bırakmış. Acelesi varmış. Bu arada şöyle bir şey, bir küçük bir not düşmek istiyorum. Ee, haklarım bittiği için. Rambo'nun son filmiyle Xpandables arasında gidip geliyordum. <gülüyor> i̇şte Rambo'nun son filminde... Ben ben varmış konuşuruz. varmış senin de. Evet bu bu şeyden bahsedelim. Ha bu hakkını dedim. Evet, evet bir de Rambo'nun son filmi. Rambo'nun son filmi de nasıl patlıyor evet, her şey ben böyle. Her bir parçalıyordu herif ya. Herif bayağı böyle bokunu Abi, yani Bence bence gol. son son Rambo filmi gelmiş geçmiş en iyi Rambo filmi derim <gülüyor> Yok o... ben Rambo'nun evet. ikiciyim şey... galiba İlkan, onda. İlkan, Abi bir evet. şey diyeceğim o şeye geçip çok iyi. <gülüyor> Kerift'in böyle <gülüyor> uçak savarlar uçak savarlar böyle taramalı tipe geçip böyle onla severim böyle önüne bununla koşmaları böyle bir anda şey yapar ya, falan. Dostla helikopter düşürme sanrisi ya. Uçak düşürürüm. Olmaz. Ya şöyle bir şey. Senin de ucunda bomba varsa bu düşürürsün abi. Ya halkayı düşünürüm <gülüyor> mesela bence. <gülüyor> Halka kim? <gülüyor> neyse yani neyse. Ama ekspans Şahin göz Regülasyon düşürürüz. Rambo siker lan havkayı. Siker tabii can böyle koparır lan kafasını koparır. Havkay kasının çopsun ya Rambo. E <gülüyor> <gülüyor> Expendables gerçekten böyle hani Evet, e, Renner'ın havkayı iyi çıkması. Geçmişi, geçmişi, <gülüyor> geçmişi çok Havken, güzel anlatıyor. Hem öyle. oyuncularıyla hem de e, yapım teknik, prodüksiyon mantığıyla çok güzel anan yönetmenliğiyle fo bir filmdir ve Arena hani, Expansion'ımız bence güzel bir noktada bir film yani bu konu da aksiyonsa, evet. aksiyonsa aksiyon saf aksiyon, aksiyon köküne kadar. Evet. Kim Blade 2 diyor. <gülüyor> Blade 2 de çok diyor. Ben be. de sıra ben şey diyorum Blade bir tane Blade de <gülüyor> Kore filmi sıkıştırayım dedim. Aman. Just hmm. Sweet Life is in this village abi falan. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. kimde <işlik> sıra kimdi? Just <gülüyor> <gülüyor> Sweet Life ne? Yok. Bu, tatlı yani bu aralar... diyor. Tavuk diyor. <gülüyor> Acı tatlı. <gülüyor> ee, aslında bir noir filmi. Bu, bu aralar işte Amerika'da çok film çeken Koreli bir aktör var. Lee Byung Hun diye. G.I. <gülüyor> da oynadı. şey En son Red 2'de de oynadı. <gülüyor> <gülüyor> Doğrudur, evet. O herifin işte aslında çok dahil olduğu mafya organizasyonundan intikam evet, aldığı bir film. Bittersweet Life'ın sonunda bütün çeteye karşı tek başına dağıldığı bir sahne var. Ve orada dayak yiye ye, orasına burasına bıçak yiye ye ilerleyip e, boss'u öldür öldürüyor. O sahne bence e, hakikaten şey anlamında aksiyon koreografi anlamında ve of çok güzel e, şey <gülüyor> bir noir filminin etkisini de çok iyi verdiği için ya yani aksiyonun üstünde bir de bence baya iyi bir filmdi tavsiye ederim o zaman gafk eski bitmedi mi turu ya İşte şeyle başladık lambayla başladık aksiyon Küçük Çin'de büyük bir <gülüyor> anlayacağım. Ben de yok. Kurt Russell'ın. <gülüyor> Benim çocukluğum boyunca en çok kiraladığım video kasetlerden biridir aynı zamanda. Show TV'de de <gülüyor> sanırım <gülüyor> e, herhangi bir videomden çok, çok inanmış olabilir yani. <gülüyor> Şimdi en çok Avantgarde film bile sayılabilir <gülüyor> yani. Allah Allah, o da öylece. <gülüyor> e, Onun İngilizcesi neydi? In Big, Trou Big, Trouble Big Trouble in, in Little China. China. Şu an 1080p'sini internette bulabilirsiniz. Çizgi roman da yaptılar. Çizgi roman da yaptılar. Çizgi dizisinde yaptılar. Çok iyidir. Hem fantastiktir, hem, hem bilim kurgudur, hem aksiyondur. Ama asıl aksiyondur yani. O biraz da Gremlins kafası biraz kafasından gider. Ve Kurt Russell'ın da inanılmaz eğlenceli olduğu filmlerden biridir. Kurt Russell benim için asıl eğlencesi şeydir. Pazar günleri e, Disney film şu anda işte Xir bulmuş profesör Kurt Russell'ı içirir de kuvvetlenir, falteri çok iyi kaldırır. Ya da işte Flubber'ı bulmuş profesör, Kurt Russell'a verir Flubber'ı sen buna bak diye de işte Flubber'la o onunla zıplar eder falan. Yani benim için Kurt Russell'da oydu ama Flubber'da bu arada Rolly Williams rahmetli. O da yaptı sonradan. Ama sonradan Küçükçin'de büyük belada hani Kurt Russell işte artık biraz daha Jack Chan kıvamına gelmiştir Hollywood'da. tam güven Enkeş'i geçmiştir falan filan. Çok daha farklı bir konudadır. Kurt Russell aksiyon filmi ne yapsa izlenir durumdadır ve hayvan gibi güzel de aksiyon filmi. Çok eğlenceli. Hani o raidler bilmemler falan onların da belki de atası. Hani çünkü Kurt Russell İçinde ne olduğunu bilmediği bir yere girer ve oradan çıkmak durumundadır. Oradan bir kardeş bir kuzen de kurtarması gerekir. İşte iki tane çocuğa göz kulak olmaya çalışır bir yandan falan filan bir durum vardır. Ve hayvan gibi Marshall Arts'ı da vardır bunun. Dövüşür de uzakta doğu dövüşleri de yapar. Hani silahları da karşı çıkar. O yüzden benim en sevdiğim aksiyon filmlerinden biri Büyük Çin'de. Küçük Bela, Küçük Çin'de Büyük Bela her birisi kimse. <gülüyor> küçük Çin'de Büyük Bela. Ya aslında bir film gelmişti aklıma da unuttum. Şimdi Yok biraz onu. unuttum. <gülüyor> hmm. ee, öbürünü söyleyeceğim bayağıdır aklımda, bayağıdır. İlk başladığımız zaman duruyor şeyde. True Lies. Hmm. Haa. <gülüyor> Ulan son hakkım. <gülüyor> ben yine bir sürü şeyler söylemek istiyorum. <gülüyor> Bir sürü Arnold filmi var ya, ya hmm, var. Zaten şey şöyle abi. açık söyleyeyim Bu listeler bittikten sonra bir O oyuncuları bir anmamız lazım Evet evet Hem Cameron'ın da var True işte, Lies neden True Lies Çünkü Arnold Schwarzenegger ben, gelme, Ve James Lee Curtis şey yani yazıyorum. <gülüyor> Yeter sonra... bak. bana yeter. Arnold Schwarzenegger ve James James Lee Curtis bir filmde oynuyor Yeter ee, Uçak <gülüyor> Allah şehrin içinde takılıyorlar. Evet, gayet... Güzel, falan. <gülüyor> hani, Limuzinin içinden... Jamie Lee Curtis'i böyle limuzin uçarken... ...çekiyor. <gülüyor> A siktir ya! Nasıl bir sahne! Yani... ...çok iyi film ya! Eve gidiyorum bir daha izleyeceğim muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve o <gülüyor> striptease sahnesi de harika. <gülüyor> harika, harika. Ama kötü bir sahne var. Çok harika ya! <gülüyor> çok <gülüyor> kötü <gülüyor> lan! Kötü olması, <gülüyor> öne iyi Yine olması değil. Şey sen... Değil yani. sen karını madara evet, <gülüyor> ediyorsun o komik yani evet, yani evet, kadın. kadınlara nasıl baktığımızın Oğlum, göstergesi oldu. oldu büyük kodoşluk sahnesi <gülüyor> yani, elif kodoşluk sahnesine çok iyi sahne falan abi, abi, kendi karını madara ediyorsun öyle düşün ya karın seni ya. zaten yıllarca madara etmiş bir kere işte. Soğuk olma yokum işte ben karım niye madara diyorum? Sensin çünkü. Anlıyor yani. musun? Sen de etmezsin ya. Yani. Öyle bir şey olsa. Bir şeyse yani. öyle bir, şey şey bir pozisyon olsa yaparım. Yapmazsın. Bir daha da karım beni ya. hemen <gülüyor> boşar, onu hemen boşar. Şey, Yapmaz. Ama sonra ben onu limuzinden öyle kurtarıyorsam mah <gülüyor> boşar. Ya, ben arnalt, arnalt, arnalt, arnaltsa boşayamaz. Valim vereceğim yani emekli olmuş olabilirim başkan olamadı baba <gülüyor> <Evet>. diyorsun <gülüyor> yok o, yapmazsın yani Karın öyle bir şey yapmazsın kocuğun ayağın bir... listesi doldu bu arada evet doldu valla benimkindim ben benim de bir tane kaldı? hayır son, diyemedim Kodoslu, kaldı, zaman. Şey. o zaman o zaman lambaya geçiyoruz o zaman bence evet böyle devam edelim o zaman film söylüyorum şimdi ne? Hmm. Evet. Uh, inglorious busters oh. canım benim oh. ben de yok Teşekkür ederim ya aklıma geldi. De ama Bana çok iyi, film iyi bir geldi. aklıma geldi dur. Oh. Çok iyi film değil mi abi? Çok iyi. Aşırı iyi film. Var var var. Aşırı var. Iyi film. Başka birinde? Dil bilimci Bence olduğum yok. için daha da iyi. Ama Bilim. aşırı iyi. Elif nasıl oynuyor zaten? Abi o filmin olayı şey. Abi abi. Oyunculuk falan değil, dil. Üç dili, üç dil üzerinde baştan sona film çekmişler. dilin üstündeki bulmuşlar. Evet abi. Müthiş o açıdan. Aynen tamamen. Linguistik. Mükemmel olsun. Yani, Brad Pitt'e başka bir yerde yapıyorum. öyle gördük mü? Hı? Hmm? Brad de başka bir yerde Aa, öyle hani e, çekecek de olur. Sadrı'nın yakından Sadrın alakası olmayan. hiç öyle bir şey yok Brad Pitt'in. Brad, Brad Pitt'in Snatch'taki aksanı, Snatch'taki ha, şeyi asıl ya, yani ya, ya, ya. o odur ya. Bre, Brad Pitt'i evet, evet. doğuran, Brad Pitt'in o karakter oyunculuğunu doğuran aslında Snatch'tır de Ama hani. sen Snatch dedin benim aklım karıştı. Şimdi <gülüyor> bir, bir tane de bir <gülüyor> tane <yerim gülüyor> var. Black diyorsun. Evet ya. Ne akşam filmleri var yani de. Aslına yani aslında işte. bakınca ya 10 bakım, tane çok dar bir liste yani. Gelmiyor. O zaman ben çişe gidiyorum <gülüyor> <Adınız> olsun. Hadi <arkadaşlar. gülüyor> böyle devam edelim işte ya. Ha, şey edelim ya edelim yani böyle. Onu, arkadaşlar e, şu an onu bitirdik ama yok, onu daha gitmeyenler var. Bitmeyenler Onlar kutlas, var ama genlimiz onu bitirdi kullarsın. ama eee daha fazla filmler de aklımıza geliyor. Bu liste böyle devam edecek onun üzerine gibi geliyor bana. <gülüyor> Bahsederiz. Yani, bence yani mutlaka şey, üstüne konuşuruz bir şeyler. Tabii. O zaman, ee, çünkü çok film var ya. <gülüyor> Inglourious Basterds üzerine daha bir şey diyor muyuz? Inglourious Basterds üzerine bir şey diyor muyuz? Inglourious Basterds üzerine bence çok bence bir şey. Ya yok o, yok. yok. yok. işte, izlememiş. Yani, Inglourious Basterds'ın var mı diyeyim? O mekandaki ha. o sahne var ya. Aynen ya, o Alman şey işte. Ya, mükemmel aman. bir sahne ya. Mükemmel, her şeyle mükemmel bir sahne. Ben. Koltuğunda, sinemada izlerken o filmi koltuğunda tırmanmak üzereydim ya. Herkes böyle, herkes, böyle, yani. ben herkes pat pat Mesela evde pat, pat, şey pat, geliyor pat, ya, Avusturyalı var. herifin adını unuttum. Var ya işte şey, şey diyorsun. kötü mesela. adam. Bilmiyorum. Bizim Almanı diyorsun. Ee, A Avusturyalı, so Avusturyalı. Şey, çene, eee... Yani Buzun Alman diyoruz. Ha şey. Adanın tamam, adını bir diyor yani, şu an. Evet, evet. o halan ne sıçtık bu, şu an. Volt kestimizin rezilliği. Bir şey volt. Bir şey volt. Bir dakika kesiyoruz. Neydi? Bir şey volt da. Baksan abi. Kristof volt. Christopher volt. Ya o elmin işte böyle bir <gülüyor> şey kulübe diyeyim de eve geliyor yani <gülüyor> o şey orada konuşuyor falan bu süt içiyor falan. Ha Bazı işte ya. böyle Eriliyorsun. acayip zaten ya yani herif. Hani ondan sonraki biz herif orada tanıdık ayrı konu hani. Evet, yani ben orada olsun. gördüm. Herif ondan sonra da ne oynasa herif inanılmaz bir oyuncu Çok zaten. Treasure <Gülüyor> olsun. Oyunculuğunun dibidir ve bence o film Tekirda şey, harcanmıştı kendisi. Son filmini izlemedim ama e, Tarantino'nun da o yönetmenliğinin dibinde olan. Aynı her tekim teke bili. Payton da var gerçekten. Hateful Friday izlemedim hala. Hı -Hı. İzle izle. B, büyük ihtimalle daha iyidir ondan. Ama benim için şu ha, an Hateful Friday giving... izlemediğim için English Busters, Tarantino'nun böyle en uçtuğu. Ya şey yani. yani o ikinci Dünya Savaşı'nı. Oha şurada birimizin bunu kadar... söylememiş olmasını şu an aklıma gelen filmi. <gülüyor> İnanamıyorum. Ya o kadar meşhurken yani o Dünya ya. Belki söyleyeceğiz ben araarım. Ee, İnanamıyorum birimizin söylememiş radar, olmasına. Ha o, o noktada Tarantino pulp fiction e tarzında o 2. Dünya Savaşı'nın betimlemesi yani bir bir anlatı filme baktığınızda bayağı hani aslında Tarantino'nun tarzı değişmemiş değişmemiş yani filmde Evet hani, bu arada Elvin tarzı hiç değişmiyor abi yani. Yani o yaşlına İngiliz yan yana koyduğunda aslında aynı e filmler ama Beautiful Eight'te o hissiyatı daha dalıyor. Da başka bir şeyde yani. geçiyor biri başka bir şekilde. Ya şey var. Fury mesela Fury bence Inglourious Basterds'a çok benzeyen bir film işte Brad Pitt'in. Ben bin bin ben bir mesela şey falan filan. Ama hani Fury böyle farklı bir tarzı hissediyorsun ama yani, yani gerçi Inglourious Basterds hani Fury, o kadar e, Fury da o daha uyduruk bir film de Inglourious Basterds Fury çok uyduruk bir film. En Inglourious Basterds'la karşılaştırıldığında uyduruk. Ya. Bir film. ya yani hı, hı. öyle bir şey mümkün değil de diyorum. Aa bazı filmlerde 1-2 sahne o filmi berbat etmeye yetiyor. Yani hani, e, Fury yani Inglourious Basterds'la lafım yok ki. öyle bir sahnesi var anlamında söf ateşedilenden yeşiller ve kırmızılar yok. gibi böyle bayağı Star Warsvari bilerek, bilerek yapmışlar. Ya yani, bilerek ya, ya. bilerek yaparsın da yani niye? iyi olmaz yani şey bu gibi olmaz. Bu arada Fury kötü bir film değil bu arada yani. Ben ben, böyle, ben diyorum o başından sonuna uyuya izledim ve yani ben hep niye... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bilim iyi kötüsünü anlayışım bu. Evet uyuya kalmadan bu... e, Lamba uyuya kalmadan izliyorsa eğer bir filmi o iyi bir filmdi ama abi. demin bir filmin Revenant'ı hem iyi dedi hem yok e, de. Revenant değil Scario, Scario orada da, biraz ha. böyle bir ters köşeye geldim orada hani, <gülüyor> da, hem, hem hangoverdım hem bir yandan da üstüne içki içmiştim yani uyumam kaçılmazdı ama bir yandan hani uyanıp yeniden filmi izleyip o olmak o ayrı bir şey Scario yani filmin, ayrı bir e, şey e, filmin aradaki bir 50 dakikasını izlemeyip yine de çok sevdi falan <gülüyor> Peki kim yarısı Şimdi abi şöyle ben bu akşam güncel filmlerden gitmeye karar verdim. Bu dizilerde ee, de aynısını yapmıştım değil mi? Sizin romanlarda da aynısını yapıyor. Çünkü biz, biz ya biz yaş yaşlıyız. yaşlıyız. Evet. Evet. Ben de böyle hani insanların, insanların ilgileneceği bir şeyler. Bir diyor ki sizinle Sizin reytingimiz düşük benim reytingim yüksek diyor. <gülüyor> yani diyor ki siz kimsenin bilmediği şeyler söylüyorsunuz. Yani ben şimdi arkadaşlar son, son Strain podcast'imizi hatırlarsak <gülüyor> eğer. Sen o gün e, yüzük almaya gidiyordun. Evet. evet. Aynen. Sabahında 7'de e, e, kıymalı poğaça yiyip e, oradan çıkıp yüzük almaya gittim falan. Sikir ben yüzük alacağım. Sikir, Sikir, ben yüzük, alacağım. Sikir, yüzük alacaktım lan ben, ben falan bir kendime gelip böyle yüzük almaya o gideceğim. O o geleceğim. Geleceğim. Lambaya, lambaya evlenme teklif etmek için Neyse ama, ama e, doğru prantayı bulmuşsun ya Rose. Ah önce, önce antrenman vardı yani. Bu sonuçta biz ona tarif ettik nasıl bir plato. <gülüyor> <gülüyor> böyle demiş ha büyük böyle yumruk kadar büyük yani oldu. Büyük olsun ee, büyük. Ne tabi sarı mı oluyor şimdi... daha değerli. <gülüyor> bilmiyorum ama ee, söyleyeceğim kimden önce? Öncesinde bir strain podcastına geri dönmek istiyorum. <gülüyor> Arkadaşlar. O aramızda aramızda aramızda bazı arkadaşlar eh Stranger boklarken ben, e, ben, ben ben Ben o akşam bakın abi bu herifler dünya savaşına flashback yapacaklar. Görürsünüz. falan lan evet. e, falan hatırlıyorsunuz değil mi? Okey. Hepimiz okeyiz değil mi konuda? Ama soğustur. ben Stranger eee... Things'i izlemediğim için sonradan bıraktığım için yakulamadım. <gülüyor> dursakında ve e, ikinci Dünya Savaşı'na yapılan e, flashback'ler başladığı noktada dizinin inanılmaz bir hal aldığını inanılmaz. Yalnız, i̇nanılmaz. Eee ama. <gülüyor> <mi? gülüyor> i̇lk bölümde şeyi konuşmuştuk. Daha herifler ilk bölümde şey reklamını koymuştu ya ilk bölüm arasında. Dizi ileride çok iyi olacak diye bir reklam yaptı herifler. Ben hiçbir dizide öyle bir şeye rastlamadım. <gülüyor> herifler dizinin arasında Dizi ile ilgili dizi ileride çok iyi olacak diye reklam yaptı. <gülüyor> On düşün bak hani Süper Baba izliyoruz. Tamam <gülüyor> mı? İleride inanılmaz şeyler olacak. Şey var ne o? Fiko Denizle var. Fiko ayrılacak falan. <gülüyor> Deniz var falan. Reklam giriyor. <gülüyor> Denizle Fiko çıkıyor diyor ki. Dizi ileride çok iyi olacak. Onu yani bir şey söylemeyin. Bak inanırım ona. Oğlum <gülüyor> bunu yaptın. inanmıyorum ben ama. Ama Strayne bunu yaptığı doğruyu <gülüyor> galiba. Ben bıraktım şey, izlemeyi şey, işte. Allah. Müthiş dizi. Vallahi bilmiyorum. Vallahi şahsen... Ben hayattımda dönüp istemem. Hayal, hayal kırıklığına uğradığım için diziyi bırak. Dizi kitaplardan mı çizgi romanlardan çok Ya yani açık çok bir çizgi romanı bok gibi. Abi yine... ama bok gibi. Ben Rose'ye şeyde de katılacağım. Biz ilk bölümde yönetmenlik trikleri deyip deyip durmuştuk o zaman da. Ee, şey arada... bıraktı. Ee, ne bizim Herif? Nasıl? Del Deltor bıraktı ve dizide yönetmenlik trikleri de başladı 3-4 bölüm sonra. Evet abi. Çok güzel ya. işler oldu. Sonra ikinci sezonda e, senaryo ile ilgili ilginç bir atılım gördük. Çok daha acayip bir hale geldi. Ben ben diziyi seviyorum. 3. sezonu sever miyim bilmiyorum. Ama... Ben de seviyorum ama bölümün verdiği izlenimin çok da iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Evet, ilk bölümle diyeyim. alakası yok çünkü aslında dizinin. Evet. Ama işte hani ama biz o, o, o noktada konuşuyoruz. Onun tartışması evet. da var zaten. <gülüyor> Aynen. Ya diziyi romandan da, filmler, şey o ilk bölümü da izleyen ve daha sonraki bölümleri izleyen insanın sana e, destek olması gerekiyor. Şeyilmesi evet. gerekiyor. Abi hani e, bu diziyi izlemeye evet, devam evet. et hani. Bu dizi iyi bir yere gelecek bir noktada falan. Ya asıl 2016'da çok iyi diziler çıktı ya. Mesela. Dizi Mesela. podcast'ine yani, yapacağız. Dizi podcast'ine daha Ya sonra... bir, bir spoiler verelim mi ama? Ver hadi ver. Evet. ver. Şu e, sayılarla Ne sayılsa? Ne, Stephen, Stephen King. <gülüyor> 11, 11 22 63. 63. Kitap güzel zaten. Kitap güzel. Kitabı okumadan bilmiyorum ama Okum. dizi inanılmaz. Kulu dizi arkadaşlar. James Franco, ee, anasını siki Yani o yani dizinin avyansı, ışıkları falan. Nasıl bu kadar iyi oturttu James buraya? James Franco, Ones'in siki ortalığı. Yani, yani kitabı bu aynı şeyi kafanda evet. yaratırsın. Kitap baştan böyle. sonra aynı gidiyor diziyle. Zaten Stephen King ilk defa şey demiş. E, <Gülüyor> tuttum bunu. İlk defa... Birebir gidecek senaryo demiş. Sonunda da farklı beklemeyin Amunekoyim demiş. Yani, yani. Ben o yüzden öyle. izlemesem mi diyordum? Çünkü kitap benim için çok güzeldi. bir çok yerde. çok keyifli izleniyor bu arada. Abi Stephen, Stephen, Stephen King'in çünkü problemi şu. Under the Dome'u un da dizi yaptılar ve sonra ikinci sezonda anasını abi. siktiler ya yani. Herifin öyle bir problemi var büyük bir temalle. Ve e, büyük bir temalle o yüzden... E, bu dizide biraz Zaten daha fazla... Ama şöyle o... bir şey var. Tek ee... sezonluk olacaktı. Evet. O şekilde kurulmuştu. Stazen King'in kitabının içine sıçılıp sinema şahesleri olan Shining diye bir şey de var yani. Kitap uzaktan de. yakından alakası yok. Ee... Var aslında. Ki, yani. ki, kitapla daha paralel giden mini dizisini daha çok seviyorum. Mini dizden de ben nefret ediyorum anasını satayım yani. <gülüyor> Eğene it geliyor mesela. E, so, son dizi gerçekten hani böyle... Şey Stephen King'in kitaplarını okurken bir dünya kurgularsın ya kafanda böyle küçük Amerika böyle işte şey küçük evler Main böyle yani. binali Tam, tam, tam, tam aynı öyle. Bu direkt yani direkt yani da şey Mouth, bir orada geçiyor zaten. Mavi harika Mertness. Ah o da Yani, yani e, ya o, kafanda ne kurgularsan o kitap okuduğunda. O, yani onu görüyorsun yani desek ama. mesela ilk beşimde var direkt var, yani, var, var yani. yani. şey de, de. ikinci dizi de hani yine spoiler o zaman da vinil hmm. evet, vinil evet. iyi dizi geçen konuşmuştuk evet konuştuk onu gerçi kaydetmedik ama e, çok iyi dizi ama ben şahsen o dizi izlerken yoruluyorum o yüzden hani e, ne hangi dizi vinyl, vinyl. Hı -hı. neden Ha? neden? Ya, aşırı yoğun çok e, yoğun, evet. çok yoğun. Aşırı yani her şey çok fazla şey e, duygusal Ay. ve şeyi ben de bir bilmek mi gerekiyor sanki biraz? Yo, o bilmek, bilmek gerekiyordan Bilmek gerekiyor ziyade... birazcık müzikle aşırı aşır olman gerekiyor. Abi. Ama Çünkü çok göndermeler önemli. var ve hani bir cümle sarf ediyor birisi şöyle oldu bunun pilav bende sat diyorsun ulan diyorsun şey yani. Ya bir şey söyleyeceğim. şey e, Ahmet Ertegün'den falan mı bahsediyor? Ah burada bir, bir şey diyeceğim vinilde vinildeki müziklerde bakla bacılar anladığım kadarıyla vinilde bahsedilen e, ve müziğini dinlediğiniz grupların hiçbiri aslında yok. Vinil için yapılmış müzikler Hı. var. Hepsi falan. vinil için yapılmış orijinal skorlar ve hani ...orada gördüğün grupların böyle %70'i falan hiçbiri olan gruplar değil. Yani diziyi sadece böyle... Arada Alice Cooper oynayan birileri hmm. falan giriyor. Falan. Arada Aa, sadece Alice yani. Cooper oynayan birileri falan giriyor. O kadar. Yani ya o dizide dizide... Led Zeppelin var. Ha, yani Led Le var. Alice Cooper var. Yani dizide Nasty Bits diye bir grup yok aslında falan. Hani evet. Ama e, şey sadece... bir paralel e, olsun diye. Yani ama çok... hani e, şeyi düşünmen gerekmiyor diziyi izlerken aslında. Biraz öyle bir sıkıntısı var dizinin. Çünkü... İlk izlediğinde müzik tarihiyle ilgili böyle bir şeyin yoksa, bir bilgin yoksa böyle şey olabiliyorsun. Asiktir, kim bu ne oluyor falan filan ama öyle bir durum yok. American e, Records, Century Records diye bir şirket de yok zaten. Evet. Richie Finestra diye bir adam da yok. Ahmet Ertegün var çünkü. E, Ahmet Ertegün'ü işte orada söylüyor falan ama bunları bilmen gerekmiyor. Aslında tamamen dizinin böyle çok güzel şey bir... E, Kuruluşsuz yapısı ya var çok şey güzel o bir şey söylüyorum yapısı söylüyorum var yani. yani. yani dönemi e... anlatan çok güzel bir yapısı var. O o dönemi bilmen gerekmiyor o diziyi izlemek için. O dizi sana bir şekilde zaten anlatıyor o dönemi yani. Diziye Warhol gibi. Andy Warhol falan evet. var dizide. Andy Warhol'u e? biliyorsun zaten ya, anladın mı? Evet. O yüzden o en olarak var orada. Ama o, o hani karakter o nasty yani. beats dediğin grup ya da orada ya, bilmem öyle. nerede çalan müzik o zaman yapılan bir müzik değil gerçekten. Ona benzer olarak üretilmiş bir müzik yani. Yani tabii lisans istimakları vesaireler de giriyor tabii tabi ki işin içine. Ya aslında girmez. Ama müzikler de iyi bu arada. Büyük, i̇yi. Bir şey diyeceğim bu arada büyük ihtimalle girmez aslında. reel olarak o insanların müziklerini kullanmak isteseler. Çünkü dizinin prodüserlerinden biri Mick Jagger. Evet girmez e, lisans bilmem ne falan. Yani ama hani herifler e, şey üretmişler yani hani e, dönemi anlatan müzikler. Ve e, out of nowhere Game of Thrones gibi bir şey yapmışlar aslında. Game of Thrones nasıl bir fantazi dünyasında bir şey yaşıyorsa aslında herifler de bir noktada onu yapmışlar yani. O o dönemin 70'lerin 70 e, dünyası şey müzik dünyasını, müzik dünyasını anlatmak için e, hayali karakterler üretip Fennable falan filan yok mesela değil mi? yani? Hı -hı. Öyle. Aynen öyle yani. O yüzden Neyse. yani o dönemi e, görüyorsun o diziyi izlerken. O dönemi bilmen gerekmiyor yani. Hani bir bilgi sahibi olman gerekmiyor o diziyi izlerken. Ya Müzik olak olman gerekmiyor abi dönemi demek için ve bunun varlığının üzerinde istemen gerekmiyor. Neyse ben şimdi şeye geçeyim. Film söyleyeceğim. Film söyleyeceğim. Şimdi e, iki film arasında gidip geliyorum yine. İki aklım var lan. İkisini, İkisini de söylemiyor. Al. Şimdi bir tanesi yine, yine güncel filmlerden gideceğim ben bir tanesi çok ters hiç ilgisi yok action action falan ama Star Wars 7 Millennium falcon'a yaptıkları şeylerden dolayı ben çok iyi bir action film olduğunu düşünüyorum Millennium falcon'un falcon'un yaptığı hareketlerden dolayı Millennium filmin... falcon diyor bak benim diyor hani. Milan <gülüyor> <Ne? gülüyor> o. Millenium Falcon'un filmin girişinde yaptığı hareketlerden dolayı bugüne kadar ne hiç görmediğimiz abi? bugüne <gülüyor> kadar bugüne kadar hiç görmediğimiz 40 senedir Millenium Falcon'un bugüne kadar böyle 6 filmde mi yani Falcon'u izledik ama Millenium Falcon 7. filmde çok inanılmaz hareketler yaptı filmin giriş girişinde Bu yüzden ben Star Wars 7'yi de bu evet, Star Wars'ı e Wars e, Yani Star yani Wars ya, Star ya da Rocky, Lord of the Rings'i biz hani nefiliki de söyleyebiliriz ne hayır, şey var. için. Yani ben açık söyleyeyim Söyle bu listelerde Söyle, de, hiç söylemedim. Çünkü bu ilerki fantazi ve bilim kurgu listesine dahil olacağını düşünüyordum. Yani burada biraz şey oldum yani hmm. rencilde oldum. <gülüyor> <gülüyor> Üzüldüm eve gidince kapanacağım adamı diyorsun. Ya ben aslında e, bir aksiyon evet 7 filmi arasın, arasında en aksiyon film bu, bu film. Zaten başladı tempoyi neredeyse hiç düşürmeden hmm. işte sürekli koşuşturunca evet Ondan sonra, ondan sonra film <gülüyor> bitti. Ama benim kafamda hala bir aksiyon filmi olarak bir yeri var mı tartışılır. Yani ben Star Wars denince aksiyon gelmiyor ilk aklıma. Ya evet, ben Anır'ı Ben şimdi olduğum için şu an e, onu söylemek istedim. Bir de, bir diğeri de Mad Max ha, son film. Onu diyecektim. Mad onu Max birimizin veriyor. söylememesi eşeklitti. Veriyor. Yani ben nasıl Mad söylemedik? Max Mad Max olarak sevmiyorum. E tamam aksiyon filmi. Tam aksiyon filmi olarak seversin. Ha. Ben o, içiyorum yani. O bir yerimde yok ya ama. Mad Max çok iyi film. Onu ben de içerim de ben de eklemiyorum istemiyorum. Yani zaten işlemde yer yok. Çünkü harcadığım yer de yok. Demek ki 10 yetmiyormuş bana zaten. <gülüyor> lamba, lamba aramızdan ayrılıyor. Lamba sönüyor diyorsun. Bir veda <gülüyor> konuşması yap. yok. Ey, çok güzel bir podcast. Umarım daha az uykum olduğu bir zaman. <gülüyor> bir daha yaparız. <gülüyor> Baştan daha <iyi> yaparız. <gülüyor> Haydi iyi geceler. Haydi iyi geceler. Bye bye. Yediler. Yani, o. o zaman lamban aslında iki slotu vardı. Onu kaldırıyorum. Hadi, söyleyim de. Söyle, söyle, söyle. Hadi. Oho. Şuna aşkım hızlı hızlı söyleyebilirsin. İki film söyle. söyle öyle saklama hiç zorlama kendini. Yok dur gelecek. Olan sıradaki söylesin. Sıradaki benim. Akıma gelince söyler. Sıradaki benim. Ben diyorum ki bu tur bitirelim. Herkes tamam. kaç hakkı varsa söylesin. Benim honorable mention'umda 2 slot'um kaldı. Bir şey soracağım kimse niye mission impossible'u söylememesi. Hayır, benim aklıma gelmediğim <gülüyor> mission impossible <gülüyor> 2 yani ilk 20'e girer belki de. Bu arada söyle, <gülüyor> o kadar çok koymak istediğim şey var ki yani hiçbirini koyamadım yerim var. yok. 2 kaldı. Şey benim Harryhausen'dan e, şey var ya, simbat var mesela ben. <gülüyor> İyi aksiyon abi 70'lerde. Evet. Abi öyle Johnny Vice Miller tarzanlar yani. Tarzanlar i̇yi yani tarzanlar iyi. İyi toplandı. Ama yani. Yani, yani şimdi bir koya bir, şey koya yapacağız. Mı? Bu aksiyon yıldızlarının böyle geçittir geçittir aynı öyle onu yapacağız. Onları onurlandıracağız şey çok işte lazım. Hani bizim onurunu onurlandırmak. <gülüyor> oh bu ya ne söylenecek abi. Bizim koca yani. Böyle Goodbye. yarın böyle Twitter'dan çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Kafkas. Neyse bir dakika. Thank you very Mad Max konuşuyorduk. Devam edelim. İyi patlıyorlar. Mad Max'i Max düşünmüyorum ben. Bence bitirelim Mad Max'i. Ben son iki slotumu söylüyorum. E, Drak filmi. Bir güzel film ha, evet. Fasir de Drak ben de söyleyecektim. Ya. Çok iyi günler. Var evet. yerin galiba. Bir de e, yeni filmlerden Equalizer. Ha, ha, iyiydi. Bayağı i̇yi iyiydi baya iyi, bayağı iyi. iyi. Yani Drak'in benim için önemi, e, hani Rose kadar çok teknik şeylere giremiyorum ama benim. Shankar'i. <gülüyor> <gülüyor> benim e, film deneyimim içerisinde. <gülüyor> şey, kötü tarafın da yani antagonistin de empati e, evet, alabileceği ve yani. haklı bulabileceğimiz ilk filmdi. Yani kötü taraf da aslında kötü değilmiş de iyiymiş dediğimiz iki iyi arasında hani daha iyi onu da seviyoruz o an aynen iki iyi taraf arasında birisi kötü bir metotla iyilik yapmayı tercih etmiş diğeri de mecbur kaldığı için o kötüyü e, şey durdurmaya çalışan bir Abbasını, durum babasını bu kadar savunmaz yani. <gülüyor> bak böyle nefes nefes böyle. <gülüyor> <gülüyor> ya mesela benim gözümde şey canlandı bir an Evet. Ne canlan diyor? <gülüyor> Bütün çizgi roman filmleri aslında. O çizgi roman filmlerine ama... girme ya, o uzun hikaye. <gülüyor> Yok çizgi roman filmlere girmiyorum ama o çizgi roman okuduğum için mi mesela? Hani orada da villainları seviyoruz ya hep. Evet, <gülüyor> çünkü villainlara yani... hak verebiliyoruz filmlerde. Villanlara villain... hak verebilmek <gülüyor> güzel bir şey. Zaman, evet. bir de iyi ben çizgi roman okuduğumuz bin... için villainlara hak veriyoruz abi Yok, ama normal ben, ben bir filmi izlersen. Kötü karakteri hak vermesin ya. Ben hiç yani. çizgi romanları okuduğum için villainlara hak vermiyorum. İyi oynayan ve onu da senaryosu gereği... Mesela ben Daredevil hastasıyım. Kingpin'i hiç sevmem çizgi romanlarda. Ama, Ama Daredevil dizisinde... Ya bir numaralı adam Kingpin taraftarısın ya. Çıksın... Siksin Dernav'un alına koysun Dün diyorsun. Vursun ağzını ağzına diyorsun. Çünkü seçmişler Dernav'ı için. Sünnep elin Eli birini. Böyle de burnu var. O maskeyi de takınca burnunların üstüne maske böyle maskeyle düzeltiyorlar. Yeri sen toparladılar bayağı. Ya Elektra'nın burnu biraz kanca olmalıydı. Az kanca. <gülüyor> <gülüyor> Yeterince kanca ya bence. Oğlum sana senin memnun edecek tek şey animasyonu ne animasyonunu yapacaklar. Yok yok yo, hayır. Bak Kingpin ya... Daha iyisi olamaz yani. Abi Man of Steel'i bir adamla konuşuyoruz şu an yani. Babasını kurtarmıyorsa Superman. <gülüyor> ya girme yani. Girmeyelim girmeyelim. Aksiyona geri dönelim. Evet. Equalizer'da herif e, bir kız için e, iki tane mafyayı dövmekle evet. başlayıp <gülüyor> Rusya'ya gidip <gülüyor> mafya çetesini elebaşısını tuvaletinde öldürüyor ya. Ve şey güzel <gülüyor> Eski Equalizer dizisi hiç alakası yok var Benim evet. yok. İngiliz Ama. bir adam oynuyor böyle gayet soğukkanlı hani öyle dövme mövme yok yani hani öyle evvel bölümde bir sorun çözüyor yani bunda böyle hani ben öyle bir şey bekliyordum ilk hani oradan geliyor adı herhalde diye düşündüm çünkü hani yine bu tarz bir adam bunda hani aksiyonunda böyle dövüş olan pek yok Bunda böyle Elif o bar sahnesi yani giriyor ya ilk. Evet evet. Ya harika. Mesela bak Denzel her zaman kendine şey bulur. Yani rol bulur. Bulur. Yani Denzel'ın oynadığı birini sen de her zaman seversin. Yani e, Man of Spire da benzer bir filmdi. Yani dibine kadar hani kökünü sökme e, konsepti üzerine yapılmış aksiyon filmleri benim her zaman çok hoşuma gitmiştir. <gülüyor> Adam sülalesini siliyor ya. <gülüyor> Rusya'ya kadar gidip tek başına <gülüyor> bütün organizasyonu çökertiyor ve geri geliyor. Ee, Kafkaesque? Evet. Sıra sende. Ben de mi? Evet. Son Bir tane mi? honorable mentionum kaldı. Kafkaesque'yı yedi ya. Fuck. Öyleyse e, ben running man diyeceğim o da güzel, o, güzel filmde. Güzel. Çünkü benim için en iyi aksiyon filmlerinden biridir. Ee, oradan flip-kaylıkları oralara buralara bile uzanırız yani. Evet. Ee, Arnold'un da belki de en iyi filmidir. Arnold seni katılamayacağım. Da. Kindergarten Cop. Kindergarten. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İkisi geliyor. Das Long Evet. Da. Yani, yani bunu tabi dalga geçerek söylediğim bir yanla Bak ama çok eğlencelidir yani. Ya hakikati ama aksiyon deyince <gülüyor> hani Değil, de. Koşan Adam Running Man ütopik filmler arasında da belki gelmiş geçmiş evet. en iyilerinden biridir. Bizim o işte patenler, matenler falan böyle Türkiye'nin e, yeniliklere alışma döneminin Şimdi Hunger Games falan izliyorsunuz ya evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Aa. aa, aa. <gülüyor> onlar onlar. Bir açın izliyordun. <gülüyor> onlar, onlar benim yarımı başını yesin çünkü Hunger Games'in başı burdadır yani. Of yani ben evet şimdi anladım ya. <gülüyor> bunu <abi. gülüyor> On, <gülüyor> söylemek istedim. İyi dedim. İngilizce adını bilmediğim için anlamadım filmi. Koşar Abi çok iyi bu film Daekan. Yani üç memeli kadından da Hatta bahsedelim. yani Hunger Games onun üzerine top yazılmış top. bir romandır falan ya yani. Ben çok gittim geldim. Son filmime ne koysam falan filan diye. İkisi var abi. İkisinin İkisini var. de söyle. Hı -hı. Güzel. O zaman ee, bir tanesine Gayrıçı'dan Luck, Stock and To Smoking Barrels'ı Çok iyi film bu arada. Muhteşem bir film. Gayrıçının en iyi filmi. Ben Bence Snatch de. falan çekti. Bilmem ne çekti. Hepsi güzel film. Ben Gayrıçıyı çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> bayağı bayılıyorum. Hollywood bana ne veremiyorsa onların hepsini veriyor adam bana. Ve hala enteresan bir şekilde ondan başka da o işi yapabilen yok. Aynen. Rigolvury falan bile iyiydi yani. Ya ondan başka o işi yapabilen adam yok. Enteresan bir şekilde. Yani Hollywood... ...bir şekilde üretemiyor bu adam gibi. Ağabey ki de o British Oros bir çocuk. Evet, <gülüyor> yani, yani, öyle. Şey yani. yani <gülüyor> harbiden Yok, öyle. British'ler üretemiyor. Gayrıçi filmi diye bir film var. Ve sadece gayrıçi Hani <gülüyor> ba Başkaları işte... Gayrıçi gibi bir film yapmış British adam... Dizisi dediğin, hiç, British dizisi dediğin... British dizisi dediğin dünya gayrıçi dünyasıdır yani. <gülüyor> yani o Laks'ta... Into Smoking Barrels'daki... ...absürtlüklerden tut. <gülüyor> Komedi unsurlarına tut. O... Ee, bir kere zaten işin konusunun saçmalığı. Tamam mı? <gülüyor> yani absürt, Ve bunun üzerine absürt, absürt, absürt komediyle fiziksel komediyi bir araya getiriyor. Bunun üzerine kurulu aksiyon. inanılmaz bir şey yapıyor adam ya. İşte neydi o futbol oyuncusunun adı? Vinny Jones <gülüyor> mi? Vinny Jones. Vinny Jones falan. Ne istiyorsan var ya filmde. Yani mükemmel bir film. Çok ciddi söylüyorum. Ya ben önce Snatch'i izlemiştim. Snatch'le tanıdım Gayrişi'yi. Çok sevdim. Ama Çok... Larkistak için aksiyon demem ben size yani o birazcık daha macera gibi aslında ya olabilir şey ya yani. şöyle bir şey var adventure diye bir hani evet, yani şey, şeylerde yapamayız. geçmiyor da hani ne bileyim e, adventure deyince hani. sanki böyle illa amazon ormanlarında evet hmm. geçmesi hmm. gerekiyormuş gibi bir izlenim hmm. var ama aslında bu şehir içi bir adventure Öyle, gibi adventure evet. olabilir. olabilir bilmiyorum ama işte dediğim gibi yani o bu, muhteşemliği bir şekilde bütün film listelerimde bir yere sokabilirim. Ben komedi filminde de söyleyebilirim. Çok rahat bir şekilde. <gülüyor> <oluyor>. ya, <gülüyor> o, kafada, o kafada, bu arada yine ayrılıyorum tabii. Adam Sandler'in de remake'ini yaptığı, Amerikan futbolu olarak remake'ini yaptığı. Waterboy. Yok, Waterboy değil. <gülüyor> Waterboy bu arada en iyi komedi filmlerinden biridir, onu söyleyeyim. <gülüyor> o değil de. Evet. Hapise girdiği, evet, Beni hap... Johnson da futbolusunu yaptığı, aslında Bert e, neydi? Futbol Factory e, yok. Factory değil. Ne orijinalde şey, var ya bu bıyıklı... Jason Statham falan oynuyor orijinalinde. Hayır hayır, orijinali Amerikan futbollu onun e, şey vardır ya, Bandit, siyah <Gülüyor> arabası olan Burt Bu Reynolds. Burt Reynolds'mıydı bıyıklı böyle self fields Burt Reynolds, Reynolds orijinalinde oynuyor o filmin yıllar önce Amerikan futbolu muhabbetini hapse girip orada oynuyor ondan sonra işte Vinny Jones'lu versiyonu şey Öyle versiyonu mi? evet <gülüyor> o zaman remake'in remake'i evet iyi o filmin adını hatırlayamıyorum şu anda sizin aklınızda var mı? O şeyin... Remake'i Remake'i olalım. Yani ben de hatırlamıyorum. E, mean Machine'di Vinnie Jones'un oynadı. Machine, evet, evet. evet. Ben hep Mean Machine ile Snatch ile Luxe ve sanki bir, bir üçlü, üçleme evet. gibi düşünüyorum. Evet, öyle. Bir Ama şey. Luxe Tuck'ta koltuğun arasından kız çıkıp herkesi tarar değil mi? Evet. Hmm. Mü müthiş son sahne değil midir? Hiç beklemezsin o kızı. Aslında unutmuşsundur unutmuşsun bunu? <gülüyor> <gülüyor> bir çıkar böyle ananı sikeyim herkes tarar bunu. E son film? Ya son film Tarantino'nun en iyi filmi olmayabilir ama benim en sevdiğim ve bana en hitap eden filmi <gülüyor> Serisi Kılıcı var. Ben o filme tapıyorum. Neden? Çünkü ben bir e, ya yani, animeleri seviyorum. Ve stilize dövüşü seviyorum. Stilize aksiyonu çok seviyorum. Lusilou'yu um seviyorum. Um seviyorum. Evet. seviyorum, Uma Thurman'ı seviyorum. Uma Thurman'ı sevmiyorum, öyle ayakları o filmde yani çok önemli. <gülüyor> ayakları da o filmde mükemmel. Yani. <gülüyor> mükemmel. Ber Uma Thurman'ın yani... ayaklarını benim götüme soksun, tamam mı? Bence yani... <gülüyor> Thurman, Daryl Ana'yı da seviyorum. Esmini aç edin yani. Ya yani Uma Thurman'ı <gülüyor> zaten Adayı sevmem de... Daryl Ana'yı ben seviyorum. Daryl Ana benim annem olsun, enses de yaşayalım. Çok acayip <gülüyor> Ben <de Erilana> <gülüyor> böyle, yok. böyle yerleri koyuyor ya. Ama bir şey öyle bir çok yani. bir ya bir ayakları çok çirkin bir tadına göre. <gülüyor> çirkin çirkin. Ya biz sensin biz onun çirkin. Ayaklarını görmek istiyoruz biz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani Kibill'deki Superbike göndermesi bile, oradaki Kibill'deki o, o değerlendirme halika. bile... Yani, o filmi benim için o kadar güzel yerlere çıkıyor ki filmin bir kısmının anime olmasına gibi bayağı benim için çekmiş gibi o adam. <gülüyor> Direnciyim ne çekeyim senin için diyor. Daykancıyım pardon. Daykancıyım ne çekeyim senin için diyor böyle tamam böyle? Ş şöyle bir şey yok mu olsun acaba? Seni mi kıracağım ya? Diyor. Peki, <gülüyor> <o filmi çekeceğim gülüyor> Peki e, hani şimdi listelerimiz tamam. Honorable Mention'ın dışında da hani e, aksiyon filmleri unuttuğumuz bir sürü var, var. illaki. Yani mesela şeyi ama mesela şey söylemek istiyorum. Da söylemek o yani adamların söylediği yani Michael Dudikoff'tan tabii tabii şeye söyleyelim ama mesela şurada şey söylemek istiyorum Taken'ı söylemek istiyorum. Liam Neeson'ın hani aksiyon yıldızı, ya, da, aksiyon yıldızı da Yılların, yıldızı. yılların karakter oyuncusu. Hani sonraki filmleri evet daha leş hani kabuk yani komedi. Kab aksiyon filmi. Aksiyon ya Taken mesela İyi bir aksiyon filmiydi, koyamadım yani. listeye, 10 taneye sığmadı ama ya yılların karakter oyuncusunu bir anda böyle çotur çotur adam döverken görmek, hani çok güzel bir histi. Evet. Ben şeyi sormak istiyorum Daykana, hani e, Kilbil dediği için e, Sakir Pancı nasıl? Aldın? Benim aklımdaydı. sığmadı mesela. Çünkü e Ben Sakir Pancı beğenmiyorum. E, ben Sakir Pancı seviyorum. Ben de, de seviyorum. Ama Hani Sütçük kadınları seviyorum. Biz hetero'yuz. <gülüyor> Seni bilmiyorum. <gülüyor> <Hey. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Soundtrack'i çok Sound, iyi. Sound, soundtrack çok iyi film aşırı iyi film ya. MTV klipleri çekerek Sucker Punch diye film nasıl çekersin sen ya? Yani ben yani sean, aklıma geldi. Sonra Man of Steel diye film çekiyorsun sonra da. Otomatik. Bu arada Doğaçmen'in aksiyon sahneleri çok iyidir. Çok kötü bir yazar olduğunu düşündüğümüzü Bosch ben çok iyiyim. Bosch ne zayıf mı yani? Dışında bir, şey. yani, bir şey. yani, yazar olduğunu düşmanca Hep birlikte konuşursak mükemmel sade. bir yönetmen sahip. Aynı şeydir bence mükemmel. İşte yüz kötü de. zaten onu demiyorum. Görsel <gülüyor> olarak bir sıkıntısı yok sakır Ancı. Yani ileri saldırarak, konuştukları yerlere atlayarak çok güzel izleniyor. Hay gerçek dünyaya geldikleri kısımları <gülüyor> kes daha evet iyi. Aynen isyon diyor. Tabii tabii. işte parçalardan, kliplerden oluşan ama o klipleri birbirine bağlayamamış bir film benim için. Sakırpanç. Sakalından yakacağım şimdi. <gülüyor> film neymiş? Bildiğin çok güzel kliplerden oluşan biri... hey, oğlum A, bir... Daykan saçmalıyorsun şu an. Konusu ne amına koyayım Sakırpanç'ın hatırlıyor musun? Ben ya. hatırlıyorum. Çok net hatırlıyorum. <gülüyor> ben Cersine o filmi dört abi, kere izledim. Abi, yani. Genel evden kaçmaya çalışan kadınlar. Filiz film. Filiz film. Evet aslında. Aslında feminizdiniz. Şey Man Max'den çok daha feminizdiniz. Aynen öyle. Çünkü. Öyle evet, atıyorlar da. Yani Biraz aynı... meta Watchman bir filmi çekmiş bir adam ya. Amına koyayım Watchmen filmi çok iyi mi ya? Bence de çok Muhaş iyi. Filmi çok Aşır iyi de. Şu bir de etmiyor. Sakarpaç. yesin benim amına koyayım. neyi kabul, hiç şey kabul etmiyor? Hiçbir şey beni görse beni kabul eder. Ben söyleyeyim bak bu eski toplarda Elon Frank sen de aynı öylesin işte. Ben ben de kalıplarıma uyuyorum. Ben de hiç beğenmiyorum yazdığım ...şeyleri film yapmışlarımda. Hiç sevmez. Öyle Elon Musk'u. Aynı. Adam gerçekten Elon Hani benzer değil. Tam, tam bir Elon Musk'u. Çekiyorlar benim yazdıklarımı. Beğenmiyorum. Şimdi şeyleri... Karakterleri hani <gülüyor> film varsa çekil, çekil, yine söyleyir. Yıldızlara hani dönersek mesela Silver Star Star. Yıldızlar diyor, şey, durmaz. Silver Star Star. Hani benim burada, benim burada benim sürü bir sürü film filmini söylemedik. Yani hmm. abi canım, evet. cobra, Kobra. Yani, Kobra var. Rambolar. Rambolar. Ha şey bilek güreşi. Aha. Over the top. o Aksiyon filmi. Cliff Anger. Cliff Face Gülüm of. Veysel, çok, çok iyi aksiyon filmi. Çok böyle. iyi aksiyon filmi. Saydığın hepsi aksiyon filmi zaten. Hayır, çok iyi aksiyon filmi diyorum. E, çok iyi. Yani, gerçekten çok güzel o, bir aksiyon filmi. Ağır bir öyle. Yani e, burada mesela filmlerini tek tek hatırlamasam da Don't the Dragon Wilson. <Gülüyor> Onun kendisini <Gülüyor> anmalıyız. Evet. <Gülüyor> yani. E, i̇ki, i̇ki, iki. Chuck Norris. Neydi o? Mark Daftaskos. <Gülüyor> da evet, Mark Daftaskos. <Gülüyor> Bir Michael şey. Dudikov o, Michael Dudikov, o ok şeyle kürekle ok sahnesi ömrüm boyunca <gülüyor> unutmayacağım ya. Gerçekten şarkı. dünyanın en kötü oyuncusu olmasına rağmen Crying en kötü film, aksiyon yani, oyuncusu olması adına da müthiş film. Katastrof işte. Şey. He. Ha. Charles, Bronso. Charles Bronson. Charles Bronson. Ha. Zaten onun, onun üstüne konuşmaya gerek yok. Eee Segal Evet, evet. Steven Segal. Steven Segal abi, niçin hiç konuşmadık ben bilmiyorum hani. Ya yeah. Steven Segal dediğimiz adam, Türkiye'deki Amerikan aksiyon filmleri seven babaların <gülüyor> en sevdiği aktördür yani. <gülüyor> <gülüyor> Babalar sever yani. Clint Eastwood. Under, Under the Siege. Adam yani. sayesinde Ayikido Türkiye'de bir meslek damarına Tabii. geldi. Tabii, yeah. <gülüyor> under the Siege 1 <gülüyor> Under the Siege Senin it. mesleğin ne? A2'de olur <gülüyor> <Ay, iki gülüyor> yani İlk film gemide <gülüyor> geçer <gülüyor> İkinci film trende geçer Under the Siege'dir yani O da e, Steven Seagal'de Geminin de trenin de Aşkçısıdır yani <gülüyor> Ama herif <gülüyor> o kadar döver. çok adam döver ki Ona madalya verirler filmin sonunda <gülüyor> İkinci filmde de derler ki ya biz sana madalya vermiştik gemide. Evet. E gelsene burada bir sıkıntı oldu. Sen sen de madalya var. <gülüyor> sen <gülüyor> de. Nesin? Sonra o bir filmde oynadı. Abi falan mı ne vardı? Uçaktan aşağı geçiyor. Adam madalya kardeşim başında. Bizim benim hastanede masum... göl adın böyle kocaman yazmışlardı. 3. dakikada öldü Erif filmde. Ha şey. Uçaktan uçağa geçiyorlar. Kurt Russell'da Aha evet aynen o. Evet, evet çok. Ama geçerken ilk 10 dakikada falan öyle. Öyle. Bu arada Siz uçak ben. demişken Con Air söylemem lazım. Ha. Con Air'ı söylemedik. Ee, Christian Chrisye John Travolta'lı ilk o görünmez uçak olan neydi? Eee Broken Arrow. Ha, ha, Broke Broke Nero, Operation, Broken Arrow çok güzeldi. Söylemedik. Çok güzeldi. Ya aslında Street Fighter filmi bence Ben çok Mortal iyi. Kombat çok severdim Ben filmini ikisini <gülüyor> sevmiyorum ne? Hem Street Fighter'ın <gülüyor> filmlerini çok, çok sevmiyorum yaşa. hem Mortal Kombat'ın filmlerini <gülüyor> <sevmiyorum>. <gülüyor> Fuck you <gülüyor> ah, Fuck yourself <gülüyor> Okey çok, <güzel. gülüyor> okay. çok da yeni sayılmaz ama hani Yıldız'ı son 5-10 yılda parladı şey İpman'daki hmm. İpman. İpmanlar çok iyi Ahmet İpman <gülüyor> Elif'in adı neydi ya Ahmet. Daniel Wu muydu Hatırlayamıyorum şu anda <gülüyor> Uzak dolu olan sensin abi Sen hatırlayacaksın Biz, biz yakında oldukuz <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Cüneyt Arkın'ı da almadan geçmeyelim. Geçe, Bence geçmeyelim. Yani aksiyon filmleri çocukluğumuzda burada Fahrettin Cüneyt Batı'na <gülüyor> da selam <gülüyor> olsun. Şeye de bir menşin yapmamız lazım. Aklıma Art, gelseydi ben Hong bunu Kong listeye koyardım. Hong Kong bahsetmek lazım. Ya evet. Son Tabii. filmlerde ee, ben e, şeyi koyacaktım. Ee, Hero'yu koymak istiyordum. Evet, ben de koymak güne. istiyordum Hero'yu. Yani böyle bayağı en iyi görüntü yönetmenliği listesi yapacak olursak bir gün benim ilk beşime girecek. Yani görsel olarak inanılmaz evet. bir filmdi gerçekten. Yani o dönem çıkan Çin filmlerinde görsellik hakikaten çok ön plandaydı. Ben Özellikle... Hero'yu bu arada Crouching daha çok seviyorum. Yani onun öncesini de mesela şey bir çoyun fethi de anmak lazım hardball serileri vardır. Yani sizde çok fazla e, etkisi görünmemiş olabilir ama 80'lerde bütün Asya'yı kasıp kavuran Peki, filmler serisiydi. Peki şa Shaolin Soccer Aa, şey evet. neydi onları yapılıyor? Shaolin Kung Fu Shaolin Sakır. Ee, kung Fu asıl. Kung Fu asıl Shaolin Sakır. Kung Fu Shaolin Sakır. Var. Bir şey daha var. Sonra uzaylı filmi var. Herifin adını hatırlamıyoruz. Değil, ve burada ben tabi bilmiyorum. Çocukken izlediğim bütün o uzak dövüş filmlerini yani oyuncularını Onun hiç bilmiyorum. Bilmem ne, Ama böyle çocukken izlediğini yani Robinson, zevkle yani izlemiştim. Kimler oynuyordu bilmiyorum. Bir film vardı Kim böyle Box. bir adam öyle bir dövüşüyordu ki. Çok iyi iki dövüşçü bunlar bos tek ikincisi onu Hı. dövmeye çalışıyorlar. Hı -hı. Yani ne genelde... Yani <gülüyor> yok hani genelde şeydir ya bir kahraman hani... Yani bir kötü adamı... Yani bir iyi adamı iki kötü saldırabilir ama... Bunda iki iyi bir kötüyü dövmeye çalışıyorlar. Ya zaten bölüm sonu canavarı konsepti şey... E, Çin Hong Kong'dan çıkmadır aslında. Çünkü... E, Batı, Bruce filmleri ya. Evet Batı filmlerinde genellikle en tepedeki adam şeydir hani Mastermind'dir. Ha, evet. Bu arada Enter the Dragon, Bruce Evet. Lee onlar. Ya niye? o yani ya şey için hani tam <gülüyor> hangi işte şeyin olduğu Karim Abdülcabbar'ın olduğunu neydi? Bruce filmi. Neydi? Şey. Ya ha. baya hani bilgisayar oyunu gibi aslında tam yani. bölüm yani kat kat çıkıyor herif. Hani baya kat kat çıktıkça bir üstüne bir üstüne bir üstüne. Bu evet, arada Crowe'u da söylemek istiyorum. Evet. Mission Impossible 2 de Jungle, harika. Evet. Ben Mission Impossible filmlerinin hepsini seviyorum abi. Sevmediğim yok. Yani ilk bir çok devrim niteliğindeydi bence. Ondan sonrası... Hepsini seviyorum. Gayet güzel ve eğleniyorum. Bak, Eğleniyorum ama var. ondan sonrası çok böyle hani şey gibi dizi bölümü gibi geliyor artık. Ama... 5 tane film çekti. 2'yi evet. çok seviyorum. John Woo, C.C. Abrams'ı galiba. çok Harden son filmindeki kadar kötü bir filmleri de yok mesela. Ay zaten seri kötü bir Doğru seri değil. Yani Baya kötü filmi yok. Belli bir vasatın var üzerinde. Hani çok mu harika değiller belki ama hiç vakit olarak görmedim ve tekrar tekrar izliyorum hepsini bütün filmlerden. Ben de Die izliyorum. Ben 5'i o kadar. Yani Harrison Ford'u yani. da aksiyon oyuncuları, ediyor, aksiyon oyuncuları arasında saymak lazım. Mursun var, ateş ediyor. Resmidi yapıyor. Mursun var, ateş ediyor. Harrison Ford'u da aksiyon oyuncuları arasında saymak lazım. Ne kadar sevilir ne kadar sevilmez bilmiyorum ama Air Force One'a var şey var. Hani Indiana evet. Jones'ları hadi bir kenara bıraktık. Ee, şeyleri var. Ee, mesela de aslında bir aksiyon evet, evet. sayılabilir belki. Ya gerilim aksiyon olabilir. Ya şöyle söyleyeyim. Mesela e, benim çok sevdiğim Mel Gibson filmleri var. Buraya basit. Evet, Buraya Ama mesela. ya atıyorum. atıyorum e, Saymamıya. Kolektik gerilim. Ben de. Ya, bu olabilir. Ha, sürekli birilerinden kaçtık. Buradan <Gülüyor> dosyası Tom Cruise değil mi ya? Yok. Yok. Komple Collateral var. Collateral var mesela aslında. Collateral evet. Tom Cruise yani. Şey, şeyi seviyorum mesela. Of, Bird on a while. Hmm. Teldeki kuş. Goldie Hawn'la beraber. Harika. Bu harika, muhteşem bir film yani. yani. Ama o Kurt Russell değil miydi lan? Yok yok. Mel Gibson Mel, Mel Gibson, diyorsun. Goldie Hawn da daha tam yaşlanmamıştı. Evet. Tam... Ben sanki Kurt Russell diye hatırlıyorum İyi ya. İyi görelim evet. <gülüyor> <gülüyor> etek Bird on a... Yani. Şey değil miydi o? Ha, o ya. oydu. Tamam öbürü benimki başkaydı. Ya telindeki şey. Tamam Eric'de... tamam hatırladım. Şeyde e, bu. Ha. ben Yine Goldie Hall'ın başka Neydi filminde diyorlar? Kurt Russell. koruma programında şeydi şey dedi. Tamam. İşte Mavrik'ten bahsetmiştik. Mavrik evet çok iyiydi. Ya herif çok büyük aksiyon. Ya, evet yani. Gidip işte kafayı yani. sıyrınca şey oldu. Yani şey oldu. Ben bayar... o filmlerini de seviyorum lan o adamın. Hı. Niye tamam faşist maşist Güzel film çekici yapacak bir şey yok Apokaliptoyu da bayılmıştım ben Million Dollar Hotel vardır ya mesela Mel Gibson'da Mel Gibson baştan sona böyle her tarafında Kırık bilmem ne olduğu böyle Hani hmm. şey e, Ne dedin ona? Oha Mel Gibson'ın Payback'i de mesela Çok, çok iyi ya. Ya. Payback bu arada benim için çok sıkıntılı filmdir Ben Payback'e e, Sinemaya girmeden önce sigarayı bıraktım <gülüyor> <gülüyor> Sonra Çıktığımda... sinemaya girdik. Daha ilk saniyede Elif sigara yaktı. Onu bitir bitir bitirene kadar onu içti falan. Onu bitirdi, sahne değişti. Sonra bir tane daha yaktı. Her sahnede bir sigara yaktı onu <gülüyor> Filmin arasında film arası oldu. Biz çıktık böyle dışarı. E, sigarası olan var mı falan deyip sigaraya tekrar geri başladık. Yani hani hayatımda ilk defa ve ilk ve son kez sigarayı bırakmıştım o filmin başında. Hiç daha bırakmadım zaten yani. Küçük bırakınca böyle şeyler oluyor. Yani hayat seninle taşacak geçiyor yani sigarayı, geliyordum yani, yani. sigarayı bırakmaya karar vermiş. <gülüyor> ve sigarayı bırakmaya karar biliyorsun. Filmde 3,5 paket sigara içtim onun koyayım yani. Öyle bir film mi olur? Hani Konstantin evet, önce bırak daha iyi belki. Yani. <gülüyor> Bıraktırmadı herif bana sigarayı yani. Tabii o zamanlar siz neydi? içilmiyor, arada arada Ne? düştüğü bir film vardı, bilgisin mi? The Mexican Czarey. Ransom da fena değildi evet, bu arada. Güzeldi. René Russo da. Yani hoş bir kadın Hakkını verelim Yaşlandı baş... Yaşını... Geçen gün şeyde izledim Peki. Stajyerde izledim Harikaydı yaşına göre Buradan aha, yaşına göre deyince kadınlar alınıyor Evet seksizsiz <gülüyor> Niye çoğu kullanıyorsun <gülüyor> dakika, ki Nesine alınıyorlar 50 yaş üstüne yaşına göre diyoruz yani Tamam işte yani ona yine de Onlara göre olursan... güzel ya da Hani güzel Çirkin zaten yok, bütün kadınlar güzel onlara ya, çirkin göre. Çirkin zaten ama bu arada kadın için kullanılan bir sıfat değil. Çirkin erkek için kullanılıyor. Yo, ben, ben bayağı kadınlar için kullanıyorum. Çirkin bu karı falan demiyor musun? Yo, hai, çirkin kadın. Atma lan. Çirkin kadın yoktur abi. Az alkol var. Bakımsız diyorsun. kadın var. Bakımsız kadın, az alkol. Ya Bunlar bence bunun kadınlıkla bir alakası yok. Yani insanın estetik anlayışına göre erkekte kadında çirkin olabilir niye? Olur erkekte Hayır şey Kafka eskandir diye. Onu biz kadınlara kullanmıyoruz çirkin dedi. Bu yüzden. Bir sıfat yok kadın için. Peki. Muadileri ne var? Bu arada şey, filmin güzel, adı güzel Get güzel. the Gringo. <gülüyor> Bilmiyorum izlemedim. Mel Gibson filmi. Çok güzel film. Bu ne abi? Get Antonio Banderas hakkında bahsetmek gerekiyor mu? Aksiyon filmi yok, yok, olarak. Gerek mi? Hiç Sevmem o adamı. Ama şeyini suikastçı olduğu filmi yok. Yani şey neydi o Bandidos diyesim geldi. Gitar çaldı, o bunu patlattı. Desperado. Desperado var. Ne üçlemesiydi o? Desperado'nun ilk filmi var ya. Çok bütçeli. Evet evet. İkincide kim vardı? Bandido değil öteki. Johnny Depp yok mu? ikincide. Hayır hayır. Bu olay şarkıcı. Üçüncüde Tyson Mexico'da. Ha şey Blue Eyes. Ha ha. İglesias. Ah evet. Ne İglesias? Julio. Julio babası. O oldu kim? Enrique. Enrique. Enrique. Enrique. Enrique. Ah Enrique. Enrique. Enrique. Enrique. Enrique. Şeyde de vardı. Hava iddiyorum da mı? Evet. Enrique miydi? <gülüyor> evet. Orada vardı. Enrique şeyin sevgisini, evet. evet. Maria ile. Şey, Maria, oh. Maria ile de ne götlerdi? <gülüyor> aslında skalletiyor aslında. Sartmış kötü yerine yani. <gülüyor> Liquid o. Her podcast bir şekilde Abi bunu ayak ya Scarlett Johansson'un götünden bahsetmesiyle Bunu çok gözetme, şikayet etmesi e, ya bir bu bunu, bunu kimse tamam bilmiyor burada. Biz her podcast'te <gülüyor> koca ayak en aşağı 45 dakika Scarlett Johansson'un götünden bahsediyor. Ben onları Ve atıyorum. Oluyor. Atıyorum ben onu. Yani kimse bak. bilmiyor o yüzden bu hepimiz sürekli ondan bunu bahsediyor Bunu kafan güzelken editleme olur mu? Sen ne dedik ya istiyorsan bunu. Çünkü yarına benim hala e, kafam güzü olacak. Bir bok demedin yani burada. Bence daha önce söylenen politik mesajlar daha şeydi, ağırdı. Tabii Neyse o, o zaman bir şey diyeceğim. Ben... Kafa daha yerindeyken güzel bir konuşma bitirelim mi? Hayır, hayır, hayır bitirmeyelim bence. Otves'i çok iyi gidiyoruz. Topal tamam, kadar devam edelim. <gülüyor> Ben Sabah kadar biz devam ederiz de podcast'te bence podcast'ta ya podcast'in burada sonuna geliyoruz. Koca aksiyon yıldızları ve filmler vardır lütfen kusurumuza bakmayın. Onu da yorumlara yazın mesela. Evet biz de hatırlayın. Kocaayak, ayak. Daikan. Kafkaesk. Aristo. Evet. Rose ve e, şu an uyumakta lamba. olan Lamba. lamba. E, bu podcast'in sonuna geldiğimizi düşünüyorum Çünkü ya listelerimiz aslında. biteli bayağı oldu Alkolümüz de bitti galiba <gülüyor> Alkolümüz bitti <gülüyor> Alkol şey var, ya. Alkol, var. Alkol, Alkol bitmez O zaman yeni bir podcast yapacağız bunun üstüne He. şimdi Ve e, e, 5 olacak. olacak Artı 18 podcast'ı geliyor birazdan right. <gülüyor> Geek and Drink e, 6'nın sonuna geldi 6'mı emin misin? E, 6 7 olur. olsun senin için ya, 6 evet. olmalı. Geek Drink 6'nın sonuna Drink 5 Geek Drink 6 Giy kendini giyeri. Bence biraz aram ve <gülme> aram Kesersin sen de, Giy kendi renkinin sonuna geldik. Giy kendi renk Hadi o zaman. <OUR nhiều>. O zaman tamam. Giextracom. I take, but I'm open at the gates, they'll tell me that you're mine. Walking through city streets, is it by mistake or design? I feel so I told you, honey, don't make me sad. Don't make me cry. Sometimes life is not enough, and the road gets tough. I